Değerli hocalar, değerli meslektaşlar, ben aslında Kazak asılıyım. Kazak Türklerinden ancak doğma, büyüme İstanbulluyum. İşte babalarımız 1950'de Türkiye'ye göçmen olarak gelmişler. Yeşilköy Ticaret Lisesini bitirdikten sonra elektroniğe merak sardım. İşte Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Müsektik Hisyen bölümünü kazandık. Orada okuduktan sonra Yeşilköy Havalimanı'nda, Kontrol Kulesi'nde, Radar bölümünde teknisyen olarak çalışmaya başladık. Yıl 1982. Aslımız Kazak. Zaten nereye soruyorlar Japon musun, Çinli misin diye. <gülüyor> ne kadar çok Çinli'ye benziyorsun diye. Ben de diyorum, hayır ben Çinli'ye benzemiyorum, Çinliler bana benziyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru aslında. <gülüyor> evet. Bu bizi, kökenlerimizi araştırmaya sevk etti. O dönemde tabii böyle Türk dünyası fazla bilinmiyor. İşte araştıranlar, yapanlar işte faşist, pan Türkçü gibi takım yaftalamaları yapılıyordu. Dolayısıyla doğru üstlü bilgi yoktu. E, bunun üzerine dedim bunu öğreneyim. Nereden öğreniriz? Ee, Havalanında çalışırken gece vardiyası olduğu için gündüz düz haftada üç gün boşluğum vardı. Dedik bir daha şu şeyi kaynağından öğrenebilirim. Üniversite'nin tanrılığına girelim. Tarihlerini kazanalım. En iyisi İstanbul Üniversitesi tarih okunur tekrar çalışma olaydı. 66'yı kazandım. Eee Üniversitesi Tarih Bölümü. İşte o zamanlar işte Şekilcihan Çandaroğlu, İbrahim Kapaklıoğlu, Song Kaballı hocalarımız vardı. 4 senede tarih eğitimi aldım. Ee, sonra 2 sene Osmanlı Devlet Arşivlerinde görev yaptım. Daha sonra bu Almanya'da Sovyetler bir üzerine yayın yapan Rüet Radyosu olarak geçen İngilizcesi Radyo Liberti Kurumu, işte Kazakça bile İngilizce bile e, eleman arıyordu. O sınavları kazandım, 88 Almanya'ya ittim, Münih'te 7 sene e, Kazak Türkçesi yayınlarında editör olarak çalıştım, 1995'te yurda döndüm, i̇şte Gülşan'ı davet etti. O zaman hocamız Dekant'ı e, Mimar Sinan Üniversitesi'nde yeni tarih bölüm kurulmuştu. Hocamı davet üzerine döndüm. 95'ten beri e, Mimar Sinan Üniversitesi'nde e, görev yapmaktayım. 1997'de Kazakistan'da 1986 Almat olaylarının 300'ü veklilerin adıyla yüksek lisans tezimi tamamladım. 2002 yılında da Mustafa Çokay'ın hayatı ve mücadelesi olarak doktora tezimi tamamladım. Mustafa Çokay da Türk dünyasının önemli fikir ve devlet adamlarında kazak asıldı. Bu Bolşevik ihtilali esnasında şey, Orta Asya'da milli demokratik yapılanma sürecinde aktif yol almış. Sabah çok ee, biliyorsunuz iki devrim var. İktilal var. Bir Şubat İktilali 1917. Ee, bununla Çarlık e, Rusya devriliyor. Romanov e, hanedanının 300 yıllık e, yönetimi son buluyor ve bir geçici hükümet kuruluyor. Ee, bu durum Ruslar arasında büyük sevinç yaratıyor. Çünkü o dönemde e, Çarlık Rusya'sındaki tüm olumsuz olayların rejimden kaynaklandığını sanıyorlar. İşte demokratik bir Rusya'nın kurulmasıyla e, bu sorunların biteceğini e, ümit ediyorlardı. Ve Milli Aydınlar'ın da o dönemde Rus demokratlarıyla, sosyalistleriyle çok yakın ilişkileri vardı. Onlar da e, herhangi bir etnik ayrımcılık yoktu Çarlık Rusyası döneminde. Hep beraber fikri mücadele Çarlık Rusyası'na karşı yapılmaktaydı. Ee, Mustafa Çokay e, ve birçoğumuzun bildiği Zeki Velidi Dogan, e, Hemen hemen aynı yaştalar. 1890 doğumlu ikisi de. Zeki Velidi Genç Başkurt Aydın'ı. E, 1912'de Türk Tatar tarihinde bir kitap yazıyor. Bu kitapta o dönem Kazakların ileri gelenlerinden Alihan Kazak-Alar hareketini öneri onun dikkatini çekiyor ve Zeki Belediye evine davet ederek Orhanurt'ta 15 gün misafir ediyor. Kendisine bir takım yararlı tavsiyelerde bulunuyor. Aynı şekilde o dönemde Mustafa Çokay da Petersburg'da hukuk tahsil almaktadır. Alihan Bökei ona da Zeki bir genç olduğu için, yardımda bulunuyor. Ee, i̇şte bu dönemden itibaren, Zeki beni ile e, Mustafa Çokay'ın arkadaşlıkları başlıyor ve bu daha sonra Avrupa'da da devam edecek. Türkiye'ye kadar donacak bir dostluk olacak. 1905 ithalinden sonra e, Rusya'da Charles Rusya biraz serbestlik veriyor ve parlamento Duma çalışmaya başlıyor. Burada da işte Rusya Türkleri de milletvekili seçiyorlar ve aynı zamanda Rusya Türkleri'nin sorunlarını bildirmek için parlamentoda bir fraksiyon oluşturuyorlar. Buna büroda deniyor. İşte bu büroda genç Zeki Veli'yle Mustafa Çocuk'a görev alıyorlar. İşte büroda Türkistan'ın diğer Rusya'daki Türklerin meselelerini hazırlayıp e, parlamentoya devamlı sevk ediyorlar. E, bu Şubat İhtiliğinden sonra bunlar artık yavaş yavaş bir demokratik milli mücadeleye girişiyorlar. Ancak hepimizin bildiği gibi Ekim Devrimi ile e, Lenin Stalin'in ile ele geçirmesiyle bunlar son bulunuyor. Ve o zaman Mustafa Çokay hatıratında yazıyor. Bizim diyor daha önce anlaştığımız sosyalistler vesaire'nin de gerçek yüzleri çıktı. Onlar da biz Türkler'e diyor herhangi bir hak vermek niyetinde değildiler diyor. Ve bundan sonra milli mücadele devam ediyor. Ancak Çarlık Rusya'nın ordusu diğer mekanizmasını ele geçiren Ruslar onlara hayat hakkı tanımıyorlar ve böylece Mustafa Çokay ile e, Zeki Velidi yurt dışına çıkmak durumunda kalıyorlar ve Mustafa Çokay e, mücadele yaparak işte önce Bakü'ye geliyor. Oradaki Azeri Türkleriyle beraber mücadele yapıyor. Orada da Bolşevikler geldiktan sonra Tiflis'e geçiyor. Burada da Kazım Dirik var Milli Mücadele döneminden. Beraber çalışıyorlar ancak e, buranın da e, Bolşevik itlani uğruğunda e, işgaline uğramasıyla Mustafa Çokaş Mart ayında İstanbul'a geliyor. Bundan sonra Mustafa Çokaş'ın bir fikri mücadele içine girdiğini Sovyetlere karşı Türkistan'ın bağımsızlığını savunan bir mücadele yürütüyor. Ancak o sene yani Mart'ın birkaç ay sonra yaz aylarında Mustafa Çokay, Paris'e gitmek durumunda soruyor. İstanbul'u terk ediyor. Bazen Kazakistan'da bize soruyorlar, ''Niçin Mustafa Çokay mücadelesini İstanbul'da yürütmedi?'' ''Niçin Paris'e geçti?'' ''Niçin Türk dostlarımız ona yardımcı olmadı?'' diye soruyorlar. Onlar Türkiye tarihini iyi bilmedikleri için o dönemde İstanbul'un işgal altında olduğunu bilmiyorlar. Ee, Mustafa Çokay'ın makalelerinde, hatıra bunu çok yakın görüyoruz. Ee, gerçekten İstanbul 1921 Mart'ında e, çok karmaşık bir durumda. Hatta burada e, yüz binlerce Rus göçmeni de var. Yani Bolşeviklerden kaçan Ruslar yüz binlercesi İstanbul. Yani kiralamak için ev bulmakta bile Mustafa Çokoy zorlanıyor. O derece fazla göçmen hakkında İstanbul vuramış durumda. Hatta onların torunları son dönemlere kadar İstanbul'da yaşamışlar. Beyaz Ruslar diye birkaç kitap çıktı onların da tarihiyle, gücü olarak. Şimdi Mustafa Çokoy bu ortamda tabi fazla kalamıyor ve Paris'te daha önceden tanıdığı Rus Demokrat aydınların birlikte Paris'e geçecek. 1921 yazından itibaren vefat etti. 1941 27 Aralık 1941 yani 20 sene Paris'te Mustafa Çokay mücadelesini sürdürecek. Şimdi Sovyet tarihe baktığımız zaman tabi ideolojik bir devlet. tarih anlayışı da ideolojiden kaynaklanıyor. onların bir resmi tarihi var. Hani bazen duyarız ya işte Türkiye'nin resmi tarihi işte resmi tarihte var da işte gerçekten niye konuşulmuyor şeklinde bazen duyarız. Aslında Türkiye'de bir resmi tarihi yok benim bildiğim kadarıyla. Çünkü herkes özgür istediği tarih yazmakta. Üniversitelerde, yerler yazabiliyorsunuz. Ama Rusya'ya geldiğimiz zaman öyle değil. Yani Rusya ile mukayese ettiğimiz zaman, çünkü Rusya döneminde mesela bir Kazakistan tarihi için Kazak SSC tarihi kitapları oluyor. Bunlar devlete ilgili basdırılıyor. Bu kitabın dışındaki konuları hiçbir araştırmacının yazması, makalevi yapması mümkün değil. Zaten çok güçlü bir sansür var. Yani kitabın makale yayınlanması için e, her bir yayın evinde e, üniversitede e, parti yetkililer olur, siyasi yetkililer, Bunların kontrolünden geçer. KGB'nin kontrolünden geçer. E, ondan sonra ancak yayınlanır. Bunlar da rejime e, aleyhinde veya aleyhinde olmasa bile bu resmi tarihte olmayan konular olduğu zaman bu e, yayınlanamaz ve bu konuda araştırmaya yeltenenler de e, gerekli cezalara şiddetle çarptırılır. Mesela neler yayınlanamaz? E, bizim de en bahsettiğimiz Zeki çok Mustafa Çokaylar'ın Bolşevik e, İktidarı sırasında kurmak istedikleri milli hükümetler hakkında yazı yazılamaz. Onlar e, yok sayılıyor. E, 1900 29-1933 yıllar arasında Kazakistan'da çok büyük bir e, arşiv felaket yaşanıyor. Bu da Komünist Partisi'nin kararıyla olmuştur. E, çünkü büyük bir kolektifleştirme politikası yürütülüyor. Konar göçer hayat süren Kazaklar yerleşik hayata doğranıyor. E, bildiğiniz gibi e, Türkler hayvancılığı eski devrilerde yayla ve kışsaklara göre yaparlar. Yazın yaylada hayvanlar otlatırlar, kışında da kışsaklarda. Yani bu yönüyle biz normal göçebelerden ayrılıyoruz. Yani bazı göçebe toplumlar, diğer yurdu belli değil de devamlı göçerler. Ancak Türkler de öyle değildir. Her Türk boyunun, Türkler kabile sisteminde yaşıyorlar. Her bir kabilenin her bir boyun yaşadığı coğrafya mekanlar bellidir. Yazın gitti yayla bellidir. Kışın gitti, kışlak beyindir. Onun dışına taşmazlar. Zaten taşmasına da diğer boylar müsaade etmez. Burası sizin toprağınızdır. Sen buraya hayvan otlatamazsın Ve her boyun gittiği yer bellidir. Fakat rejim 1929'larda gördüğü gibi Moskova'da büyük şehirlerde komünizm olmuş, ideoloji gelmiş. Fakat Boğaz'daki kazakların bu umurunda değil. Çünkü doğayla baş başa hayvanlarını gidiyor. Elinde sazı. Işte sazını çalıyor. Özgün yapıyor, demleniyor yapıyor. Herhangi bir ideolojiyle yakından uzaktan alakası yok. İşte bunu kontrol altına almak için bunların devlet eliyle yerleş düzene geçirilmesi emrediliyor. İşte bu yapılırken de işte kazaklar bir ovada bir köy sistemiyle yerleşik hayata geçirmeye çalışılıyor. Burada müthiş bir hayvan tedefi oluyor. Çünkü kazaklarda yem stoğu yoktur. Kışın stok olmayınca hayvanlar kırılıyor. Kazakların temel besin maddesi et ve süt ürünleridir. Tarım, sebzeler vesaire pek yoktur. Günümüzde de öyledir. Kazakistan'a eğer bir vejeteryan giderse gerçekten aç kalabilir. Hatta 1980'lerin başıydı. Kutsal Üniversitesi'nden İngiltere Svanberg diye bir araştırmacı Türkiye'de Kazaklar üzerine araştırma yapmış. Avrupa'da Kazaklara gidiyor. Diyoruz. Vejeteryan bir olan araştırmacı yok. Kazaklar üzerine araştırma yapması. Çünkü ikram eden yemekler et yemekleri. E, onu da ikram eden yemezseniz o zaman da bilgi vermiyorlar size. Bu bizi herhalde pek sevmedi gibisinden. E, Türkler milletler biliyorsunuz. Onun ikram etli yiyeceği içeceği, içerseniz size bir sempatik bağ oluyor. İçmezseniz e, soğukluk gelebiliyor. Bu araştırmacı kitabında vardı bu şekilde. Sandalyeyi evet. Geçen senelerde yine bir espri vardı Kazakistan'da et yeme özelliğinde. Büyük bir dünya krizi oldu biliyorsunuz. O zaman gittiğim bir Kazakistan'da bir şeyde hocam diyor biz et yemedi bu krizden dolayı ikinci sıraya düştük dediler. Et yemedi ikinci sıraya düşmüş Kazak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet dünyanın en çok milletiymiş et yem. Krizden dolayı ikinci sıraya düştü. Ortalama yaşam süresi ne kadar acaba? Normal mi yani. Normal derken? Yani não, diğer... Nasıl yüzaretler, nasıl yüzaretler. <gülüş> yani 70-80 var, 90 var. Bir de... normallik göstermiyor bizim diğer... Yok yok yok, hiçbir şey. normallik <gülüş> yok. Yani ette kolesterol var o yüzden mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüğüyüş> yok yok, gayet. Yani Amerikalılar gayetiyorlar bizi ya. Şöyle de böyle bir Kendileri de hiç çok seviyorlar esasında herhalde. Sonra ben de sordum, peki dedim birinci kimler? Birinci kurtlar diyor. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir espri yazıyorlar, evet. Bir de şeyi çok methediyor Kazaklar, at etini. Yani at etinde kolesterol yok diyorlar. Yani Bu etin özelliği oymuş. Kımız çok faydalı. Kısraf sütünde ferment edilerek geldiği diyor. Bir de tabi kazak bozkurları çok güzel yani o doğadaki temiz otlarla bir o lavşan otu dediğimiz kokulu otlarla beslenen hayvanların etleri gerçekten çok lezzetli. Bir de o hayvanlarda yağ olmuyor. Yağ olmuyor çünkü yağın hareket halinde. E biliyorsunuz çiftliklerde hayvanı hareketsiz bırakıyorlar. Bol bol yağmur yani, yani müthiş yağlı. Yağ evet yağlı yani. Besin, hayvanın beslenmesi çok önemli bence. Yani kaliteli otlar belki şifalı otlarla besleniyor hayvan. E, onun eti de tabii e, daha faydalı oluyor. Buradakiler biliyorsunuz normal samanlı neyse. Hatta hüspe, bir, hareket hareketsiz yani. hatta tabii hormon zerk ediliyor. Bazı suni yemler veriliyor hayvan e, ağır çeksin diye. E şimdi tabii doğada beslenen şey başka. Yani o açıdan bir de temiz hava bunlar etkiliyor. İşte burada inanması güç yani hayvanların yüzde 90 telefon oluyor kolektifleşmede. Yani o zamanlar 40 milyon baş hayvan varsa 36 milyon hayvan telef oluyor ve kazaklarında da yüzde telef oluyor yani. 5 milyon kazan, 2,5 milyonun bu arşivlerde kimde ölmüş? Şimdi Sovyet resmi tarihinde bu yok, bunu yazamıyorsunuz. Yani yazdığınız zaman basılmıyor ve aynı zamanda siz de hale değil. Tabi sonra değişti. Hatta Bams'tan az öncesinde Korbaçok döneminde Glasnost, Perestroika yani şeffaflık ve yeniden yapılanma dönemi oldu. O zaman bu gerçekler. Açıklanmaya başlandı. Yani işte bu milli hareket önderlerinin hayatları vesaire. E, fakat yine de en tehlikeli şahıs Mustafa Çoka'ydı. Yani bu Glasnost döneminde en son açıklanan Mustafa Çoka'yı vurduğun hayatı oldu. Çünkü Mustafa Çoka'yı halk düşman olarak Stalin tarafından ilan etti. Yani ya bu aynidir. Ee, işte bunun hakkında araştırma vesaire yapılması yasaklandı. Bir de bu Musa Oçokay'ın e, en büyük suçlama da e, bir ucu Türkiye'ye geliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar çok büyük miktarda Sovyet Savaş esiriyel alıyor. Bunlar içinde işte Türk asıllar var. Kazakistan'dan, Özbekistan'dan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi. Ee, biliyorsunuz o dönemde e, bizde büyük bir sempati vardı. Ee, sağ kesildi. Ee, Almanlar tarafında savaşa girmek üzere. İşte bu şeyde iki paşa e, Almanlara teklif ediyor. Siz diyor bu savaş esirlerini öldürmeyin. Bunlar şimdi de Özellikle Türk asıllı olanlardan ikinci bir ordu kurup, e, bunlar Stalin'e karşıdır diye. Böylece Almanlar Türkistan lejyonerleri projesini geliştiriyorlar. E, bu esir askerlerden gönüllü kıtalar oluşturuyorlar. Zaten e, Cenevresyonleşmesine göre siz savaş esirlerini zorla kendi ülkesini savaştıramıyorsunuz. Sadece gönüllü olduğu takdirde. İşte, bu kıtalar gönüllüdür. Böyle bir proje e, bu projede Mustafa Çokay'a işte 20 yıldır Avrupa'da kalmış Sovyetlere karşı büyük bir e, mücadele yapmış, anti-Sovyet. E, Almanlar bu ordunun başına Mustafa Çokay'ı koymak istiyorlar. Diyorlar ki siz e, yani bu ordunun başına geçin. Sovyetlere karşı mücadele edildiğinde. Ancak Mustafa Çokay kabul etmiyor. Diyor ki, siz diyor, Sovyetleri mağlub ettiğiniz takdirde oraya bağımsızlık verecek misiniz? Almanlardan cevap yok. Aslında Mustafa Çokay, faşistleri çok iyi bilen bir insan. 1920 yılından itibaren orada. Hitler'in 1933'ten itibaren yükselişini yakından takip etmiş. Nazi ideolojisini çok iyi biliyor. <gülüyor> Ve bunu kabul etmiyor e, ve izin istiyor hayır diyor e, yani Stavokay e, 1940'da henüz Almanlar e, Fransa'yı işgal etmeden önce oradaki e, diğer Rus göçmenler hatta bunlar önemli Rus politikacılar var Kerenski gibi havalimliği korkuyor. Bunlar Şubat İhtilali'nde geçici hükümette başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı yapmış kimseler. Bunlar bu soru çok diyorlar ki, işte nazi tehlikesi var, Fransa'yı işgal edebilirler. Biz Amerika'ya gidiyoruz. Sen bizimle. Gel diye davet ediyorlar. Çünkü nazi işgali var. Tehlikeli. Bu soru çok kabul etmiyor. Hayır diyor. Benim diyor, zor günlerimde benim ülkesinden kabul eden Fransa benim için ikinci bir vatandır. Ben vatanımı terk etmeyeceğim diyor. Ve 1940 Haziranında Almanlar Paris'i e ele geçirdiler. E, fakat bir sene Mustafa kimse dokunmuyor. Paris'te evin. Fakat 1941 Haziran'da Hitler Sovyetlere savaş ilan ettiği gün hemen evinden gelip Mustafa götürüyorlar. Diyorlar ki siz Sovyetlere karşı mücadele ediyorsunuz. Bize Sovyet ordusuyla ilgili bilgi verin. Mustafa Çoka diyor, dur. Benim Sovyet ordusuyla işim yok. Benim işim Türkistan'ın bağımsızlığı. Yani size bu konuda bilgi verememdir. E, sondan sonra bu lejyonerler projesi çıktığı zaman Mustafa Çoka'yı bunun başına getirmek istiyorlar. Esir kamplarını dolaştırıyorlar. Oradaki Türkistan vaskeler gösteriyorlar. Esirleri onu da kabul etmiyor. Bunun üzerine izin istiyor. Ben diyor Paris'e dönmek istiyorum. Tamam diyor. İşte esir kamplarından Paris'e dönmek üzere Berlin'e geldiği <gülüyor> zaman aniden hastalanıyor, ve orada ölüyor. Bunun ölümünü şüpheli bulanlar var. Zehir verilerek öldürüldüğü konusunda. Nazi makamları ise onun işte Tifo hastalığını esir kampından aldığı için öldüğünü söylüyor. Ancak yakınları bunun bir zehir verilerek öldürüldü de aslında bulunuyorlar. Şimdi e, Sovyet tarihinde bu olay işte Mustafa Çokay'ı bir faşist işbirlikçisi olarak gösterip Karalama ciheti neydi? Bu diyorlar. Vatan ailedir. İşte, yurdumuza karşı faşistlerle işbirliği yaptı şeklinde. Ancak dediğimiz gibi aslı aslar yoktur. E, bunu arşiv belgelerinde e, teyit etmektedir. Mustafa Çokay'ın Nazilerle işbirliği yapmamakta haklı olduğu da arşiv belgelerinde çıkmıştır. Çünkü e, Nazi dişler bakanlığı arşivinde çıkan belgeler Nazilerin hiçbir zaman e, Türkistan'a bağımsızlık vermeyi düşünmediği ortaya koyuyor. E, hatta bol daha kötü bir şekilde o coğrafi sömürecekleri ortaya çıkmıştır. Yani Bu da Mustafa Nazilerde Nazilerle çalışmamakta haklı olduğunu gösteriyor. Ee, burada işte meşhur 1944 Türkçü Turancı davası vardır. İşte bu nazilerle işbirliği birliğinin şeyden. burada görüyoruz ki onlar da yanılmışlardır. Ee, Zeki Hoca da vardır bunun içinde. Onlar nazilerle işbirliği yapmaya taraftardı fakat onlar da büyük bir yanılgı içindeydi. Çünkü nazilerin Hiçbir zaman e, Türkistan'a, Türk topluluklarına bir bağımsızlık vermeye düşünceleri yoktu. Çünkü Nazi ideolojisine göre Sovyet-Türk halkları, işte Tatarlar, Özbekler, Kazaklar, Hatta Moğollar untermensch olarak adlandırılıyor. Untermensch demek, insandan aşağı varlık demek. Yani insan olarak kabul edilmiyor Nazi ideolojisi dolayısıyla e, burada e, nazilerin hiçbir şekilde Türklere bir bağımsızlık e, verme niyetleri yoktu. E, dolayısıyla onlarla işbirliği yapmak büyük bir yanılgı olacaktı. İşte bu Sovchoq bu şekilde karalandıktan sonra elbette onun hakkında araştırma yapmak mümkün değildi Kazakistan coğrafyasında. İşte biz bu yüzden doktora tezi olarak bunu seçtik. İşte Radyo Üniversitesi'ye çalışmak da büyük bir benim için fırsat oldu. Burada bu Nazilere esir düşmüş bazı Türkistanlılar daha sonra savaştan sonra ülkelerine dönmediler. Almanya'da kaldılar. İşte bu radyonun ilk kurucuları bunlardı. Bunların içinde Mustafa Çokay'ı görenler vardı. Ee, ve Çokay'ı önemli bir hayatın önemli bir kesimini Avrupa'da geçirdiği için Avrupa'da bulunmak bize o konudaki arşiv belgeleri, diğer belgeleri bulmamızda büyük bir yardım oldu. bizim tezimiz 2002 yılında kitap olarak çıktı. o sene Türkiye Yazarlar bir biyografi dergisi aldı. 2004'te Kadat Türkçe'sine çevrildi. Almanya'da basıldı. Şimdi de e, Fransızı'ya Fransız çeviriyor, Frans parlamentosu tarafından. E, Çevir işlemleri birkaç ay sonra Fransızca olarak da e, Paris'te yayınlanacak. E, şimdi Kazak-Fransız ilişkilerinde bir ortak sembol olarak e, Mustafa Çokay görülmektedir. Bizim biliyorsunuz e, Sovyetler Birliği çöktüten sonra Türkiye ile e, o coğrafya arasında ilişkiler hızlı bir şekilde başlatıldı. Ancak e, bunun başlangıç e, sürecinde bizim pek başarılı olamadığımız görülüyor. Yani 1990 yıllara dönersek e, o coğrafyayla, Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin e, çok başarılı olmadığını görüyoruz. Ve buna da araştırmacılar, gazeteciler hemen bir bahane buluyorlar. Diyorlar ki, efendim biz bu sürece hazırlıksız yakalandık. Yani biz o coğrafi, ilişkiler yani Sovyetlerin çöküşü beklenmediği için aynı bir çöküşü oldu. Dolayısıyla biz bu sürece hazırlıksız yakalandık diyorlar. Gerçekten de hazırlıksız yakalandık ama kaba kimin? Yani bunu sorgulamamız Lazım. Ee, yani Sovyetler Birliği gerçekten e, yani Türk halkları arasında bir perde oluşturmaya çalıştı. Ee, yani bu iki yönlü yapıldı. Birincisi kendi işlerinde birbirine farklı millet olarak Mesela Özbekler Özbek Milleti, Kazaklar Kazak Milleti gibi. Onlar arasındaki iletçe farkları arttırıldı ve böylece farklı millet olarak. Dış dünyadaki Anadolu Türklüğü de e, onlar bambaşka bir e, millet olarak gösterildi. Ve bu bunun sonucunda işte bağımsızlıktan sonra görüyoruz ki buraya gelen bazı kazak aydınları veya ya Türkiye'yi yakından tanıyanlar şaşırıyorlardı. Nasıl olur işte Türklerle biz ortak tarih ortak kökenden geliyormuşuz şeklinde. Şaşırıyorlardı. Biz bunu bilmiyorduk. Yeni öğrendik şeklinde konuşuyorlardı. E, bu şekilde Sovyetler Türk dünyası arasında bir perde oluştururken diğer taraftan hür dünyada olan Türkiye'de bu Sovyetlerin oluşturduğu demir perdeyi ikinci bir perde de Türkiye tarafından oluşturuldu. Bu da şu şekilde oldu. İşte, biliyorsunuz İki kutuplu dünyada o dönemde bir soğuk savaş vardı, bir propaganda savaşı. İşte bizde de işte sosyalizm, komünizm tehlikesi görüldüğü için e, Türkiye'de de işte Sovyetler ilgili e, bir takım şeyler yasaklandı. Yani Sovyet tarihi araştırmaları, evim Rusça öğrenmek vesaire bunlar yasaklı olarak görülüyordu. Bunu yapanlar komünizm propagandası gibi şüpheli gözlerle bakılıyordu. Hatta 1987'de İstanbul Üniversitesi Tarih bölümünde yüksek lisansa başlamıştım anmaya gitmeden önce. Yine Sarı hocamız bize Rusça öğrenmemiz için Bulgaristan göçmeni bir rehber Rus rehberi abimizi bize hoca olarak kaygı Haftada bir gün ders aldık, Rusça dersleri. İşte o zaman Rusça kitap yok. Ben sahaflarda kitap araştırdım. Dedi. Rusça kitap var mı? Dedi. Oradan bir sahaf beni uyardı. Oğlum sen ne yapıyorsun? Dedi. Böyle aleni dedi, Rusça kitap aranır mı? dedi. <gülüyor> Fişlenirsin dedim. Fişlensek fişlenir mi? Cahil kalacağımıza dedim. Fişli, dolaşalım fark etmez dedim öğrendi. Böyle şekilde bir uyarı. E, Bilmiyordu. Evet. Şimdi tabii Orta Asya olunca kaynak dili Rusçadır. Yani lehçelerin yanında bir Rusça şart. İşte o düşünceyle saray hocamızın tavsiyesiyle Rusça öğrenmek istiyordum. İşte bu şekilde bir uyar aldık. Yani demek istediğimiz yani o döneme hazırlıklısı yakalanmamız böyle. Madem ki Rusya bizim düşmanımız, yani onu daha iyi tanımak lazım. Daha çok araştırmamız lazım. Ama tersine çalıştı. Orası tehlikeli, işte Rusça öğrenme vesaire. İşte Bunun da e, sonucu maalesef e, işte 90'lı yılların başında e, gördük. Hatta ben bir ara e, Hürriyet gazetesini okumuştum. Yani gizli bir bilgi değil. Turgut Özal ilk Orta Asya seyahatini yapacağı zaman Londra ile Washington'dan o coğrafiyle ilgili bilgi istemişiz. Yani Orta Asya'yı giyiyoruz. Or hakkında bize bilgi verildiği yani bu şekilde biz ilk bilgileri maalesef Washington'dan yani Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İngiltere'den istemişiz. Yani biz Amerikalıların gözüyle İngilizlerin gözüyle ortası eğitmişiz. Çünkü kendimizde bilgi yok. E bir de Radyo çalışırken şey daha dikkatimi çekti. Bizim basın da çok geri maalesef. Şimdi Radyo Lübert'in imkanları çok gelişti. Bütün dünyadaki basın ajanslarının ortağı ilgili haberleri önümüze geliyordu. Biz de onlardan haber yapıyorduk, makale yapıyorduk Kazak Türkçesinde. Dolayısıyla Kazakistan hakkında, Orta Asya hakkında, Amerika'da ne makale çıktıysa, yazı çıktıysa haberde artık okuyorduk. Bu arada Türk olduğumuz için da çıkan işte, tercüman, rüriyet, milliyetti. Onlar da Devam geliyor donlar okuyordum. Şimdi orada Amerikalıların yazdığı bir Kazakistan üzerine bir makale okuduğum zaman çok hayret ediyordum. O kadar isabetli, o kadar kapsamlı, o kadar güzel makaleler ki, yani bana yaz dese bir Kazak olarak bu sahada çalışan, ancak o kadar yazardım, belki de yazamazdım. Onları o, o derece güzel. Bizim Türkiye'den gidiyor bir basın mensubu, bunlar içinde çok tanınmışları da var. Yani okuduğunuz zaman yani gülüyorsunuz ya da gülünecek halinize ağlıyorsunuz. Ee, mesela bir yazar diyor ki işte ben diyor Kazakistan'a ittim diyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı İslam Niyazov diyor. Şimdi Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan İslam Niyazov dedi. Biri Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın adını alıyor. Öbürü de Türkmenistan Cumhurbaşkanı soyadıdır. Yani İslam Çerimov şeyidir, Özbekistan Cumhurbaşkanı. Türkmanbaşı'da biliyorsunuz, Saparnot Niyazov, İslam Niyazov diyor baktınız. Yani Özbekistan Cumhurbaşkanı isminin yerine Özbekistan Cumhurbaşkanı adı, Türkmenistan Cumhurbaşkanı soyadını koymuş. Şimdi o makale yazdı yani. Oradaki Cumhurbaşkan adını bile öğrenememiş. E bunlar, hani acemi muhabir olsa lafını bile etmem. Değil mi? Acem, adam bitmiş. Böyle ne lafını ediyorsun diyeceksiniz ama yani i̇mzaya baktığınız zaman yani şimdi hatırlamıyorum. Belki Mehmet Ali Birant, belki başka bir, yani bu çapta bir gazeteci bunu yapıyor. Ve yarım Evet. Ee, işte ondan sonra yazdıkları da barda, pavyonda yedikleri istikleri. İşte akşam kapımız çalıyor diyor. Natasha diyor, 10 dolar istedik diyor. Bunları yazmış. E şimdi öbür adama bakıyorsunuz. ''Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın ekonomi politikası nedir?'' bu ansızdan sorumlu ''Dil, kültür politikaları nedir?'' Bunları çok güzel yazıyor. Bunun da temel sebebi, bizden giden gazeteci ne Rusça biliyor, ne Kazakça biliyor. Şimdi Avrupalı yetiştirmiş, Rusça bilen, o coğrafyada bilen. Rusça bilmesi yeterli. Gittiği zaman, soğaktaki adamla konuşuyor, uzmanlarla konuşuyor, bilgi topluyor, yazıyor. Benim gazetecim gidiyor. İkisiyle konuşamadığı için otel lobisinde oturuyor, oturuyor, geliyor, makale yazıyor. E o, o makaleden ancak <gülüyor> o kadar çıkar tabii ki. Dolayısıyla yani bu süreçte hazırlıksız yakalandık lafı doğru. Ama işte zamanında Atatürk demiş 1930 işte. Yani Sovyetler bugün müttefikimiz, dostumuzdur ama bu da bir gün Avusturya Macaristan İmparatorluğu çökecek. E, o gün adır olmalıyız demiş i̇şte, Tarih bir köprüdür. Bil bir köprüdür. Onların bize yaklaşmasını beklemeyelim. Biz onlara gidelim de Atatürk. Bunu söylemiş. Yıl 1933. Yıl 1990'da biz, biz bunu duymamazlığa gelmişiz. Bu konuda araştırma Araştırma yapanları hemen Han Türkçü, Faşist, Hırkçı, Turancı diye yakalamışız. E bugün bakıyoruz ki bu e, Bugün her parti, her siyasi görüş Türk dünyası diyor. Yani buna bir karşı çıkan yok. Çünkü aklın yolu, mantığın yolu değil. Bugün petrol orada. Yani sırf Türk olması önemli değil. Orada bir Arap dünyası da olabilirdi. Yine de biz oraya yüzümüzü dönmek olmuyoruz. Niçin? E çünkü maddi çıkarlarımız orada. Bugün Bakü, Ceyhan, boru attı. Bizden geçiyor. Yerlerde geçecek. Türkiye'nin kalkınmasını istiyorsak, ekonomik olarak güçlü olması istiyorsak, yeni bir krizlere uçar olmak istemiyorsak mecburuz. Yani oyunu kurallarını göreceğiz. Burada duygusallık olmaması lazım. Yani ekonominin, ticaretin gerektirdiği budur. Ben gelecekte ümitliyim. Bu şekilde politikaları yapıldığı zaman çünkü bunu tarih göstermiştir. Yani bunda ırkçılık, Herhangi bir şey söz konusu değildir. Ama Türk olması Türkiye'nin lehinedir. Çünkü Türkiye için büyük bir sempati var. Yani bunu Türkiye iyi kullanmak durumundadır. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu son dönemini İmkrat Tarih okuyoruz okutuyoruz. İşte hepiniz biliyorsunuz işte Osmanlı için çöktü. Birçok madde var. Ama bence en önemli maddelerden birisi keşiflerdir. Yani Eskiden ticaret yolu, tek yol dediğimiz, işte bu Çin'den kalkan bir şey geçer. E bu büyük bir ticaret, büyük bir para, büyük bir gelir kaynağıdır. Şimdi ekonomi köklüğü zaman siz istediğiniz kadar fikri temeliniz olsun. Yani onun ekonomi desteklemeyince bir şey olmuyor. Yani ekonomi kaynak olacak, bilim olacak. Hepsi bir arada olduğu zaman o ülke kalkınıyor, gelişiyor. Şimdi ticaret yolları dumara uğradığı zaman ne oluyor? İşte halk, yoksullaşıyor. Devlet yoksullaşıyor, borca gidiyor vesaire. E şimdi bugüne baktığımız zaman şimdi bu eski ipek yolunu şimdi demir ipek yolu olarak tekrar canlandırıyoruz. Şimdi böyle bir proje var. Yani bu İstanbul'dan kalkan tren yakın bir gelecekte işte Türkmenistan, İran üzerinden Tahpekne kadar trenle gidip geleceğiz. Taşımacılık artacak. Şu anda taşımacılık sektöründe işte karayoluyla yapılan, tırla yapılan de. sorunlar var. Birkaç haftada zor gitti. Ancak bu İpek Demir Yolu dediğimiz proje geliştiği zaman e, burada ticaret büyük oranda gelişecek. E, bu da e, Türkiye'nin ve Türk dünyasının kalkınmasında büyük bir itici güç e, olacak. E, o yüzden gelecekten ben müthin, yani bu şekilde bir barış içinde herhangi bir anormal durum olmadığı takdirde ki bugün işte Rusya ile de gerçekten güzel ilişkiler var. Oysa biliyorsunuz Osmanlı döneminde Rusya ile Osmanlı devlet arasında büyük bir düşmanlık vardı. Yani Osmanlı'nın son 1-2 yüzyılı Ruslarla savaşlarla geçmiştir. Ama çok ilginçtir. Atatürk dönemine geliyorsunuz. Yani bizim Kurtuluş Savaşı'nı biz Rus yardımlarıyla yaptık. Yani Demek ki bir dostluk, barış her zaman olabiliyor. Ee, Tabii bu da Lenin ve Stalin'in büyük bir ön Onlar da bizim kara kaşımıza, kara gözümüze yardım etmediler. Ee, büyük düşünür gerçekten bu insanlar. Ee, çünkü e, Ekim Devrim yaptıkları zaman, bunlar e, biliyorsunuz, e, emperyalist devletlere karşı e, savaş açtılar. Biz dedi emperyalizmin düşmanıyız. E, o dönemde en büyük emperyalist devlet İngiltere e, şimdi İstanbul'u işgal eden İtilaf Devletlerinin başında İngiltere vardır. Eğer Anadolu'daki Atatürk'ün mücadelesi başarısı olsaydı, o zaman Anadolu, İstanbul İngiltere'nin eline geçecekti. Ondan sonra gelir doğal olarak Moskova ydı. Şimdi yeni Rusya'nın bunu gördüğü için düşmanı burada bertaraf etmeyi Atatürk'ün aracılığıyla bunu yaptılar ve çok büyük miktarda e, Türkiye'ye hem silah olarak hem parasal kaynak olarak yardım ettiler. Ama Atatürk'ün de büyük bir başarısı vardır. Rusların silahını yardımı aldı ama ideolojisini almadı. Orada, orada büyüklüğünü gösterdi. Aslında Sovyetler hem e, maddi anlamda yardım hem de kendi ideolojisini de Türkiye'ye vererek sağ teşekkürlerin Teşekkür ederim. Böyle bir şey uygulamak istiyordu Atatürk'te burada Türkiye'nin bağımsızlığını sağladığı bir başka devletin idealisini e, almadı. Şimdi Türk Sovyet ilişkileri gerçekten de bizim e, tarihimizin temel taşlarından birisidir. Burada e, Mustafa Çokayın da ilginç bir şey var. Atatürk 1938'de öldüğünde Berlin'de bir e, dergi yayınlamaktadır. Bu soğukça yaş Türkistan isminde 10 sene çıkmıştır. Burada makale yazıyor. Biz diyor kendi Türkistan bağımsız mücadelesi yürütürken diyor Türkiye'ye zarar vermeyi asla istemedik diyor. Çünkü onların diyor Türk Sovyet dostluğuna ihtiyacı vardı. Biz istediyor Sovyetlere karşıyım diyor. Biz diyor bu mücadelemi Türkiye'den bağımsız diyor. çünkü diyor Türkiye zarar görmez. Bu şekilde bir yüce düşüncesi de Mustafa Çokay'ın var. Kendi e, Türkistan'ın bağımsızlığı için e, Türkiye'yi bir dostundan ayırmak istememiştir. Türkiye'nin de bağımsız kalmasının Türk dünyası için önemli olduğunu da e, Mustafa Çokay burada vurgulamıştır. Şimdi Sovyetler bizim için çok önemli özellikle Sovyet tarihi. E, burada da e, ne yazık ki maalesef bizde Sovyet tarihi yazılmamış. Şimdi ben birkaç sene oldu üniversitede Sovyet tarihi ders onun Kendi notlarımdan veriyorum. Ama öğrencilere tavsiye etmek için bir Sovyet tarihi Türkçe bulamıyoruz. Sadece 1990'lı yıllarda e, iletişim yayınlarından bir Rusya tarihi ve Sovyetler Birliği büyük boy antikopelik bir kitap var. Onun dışında maalesef tek bir Sovyet tarihi kitabı yok. Yani bu Türk tarihçi için bence yüz kızartıcı bir durum. Yani belki telif eser yapamayabiliriz. Çünkü dedik, bu öğrenme o dönemde zordur vesaire uzman çıkmamış olabilir ama en azından batıda yüzlerce kitap yazılmış Sovyetler Büyükleri. Bundan bir iki tanesi Türkçe'ye tercüme edilebilirdi. İki sene evvel iletişim yayınlarında yine bir kitap çıktı. Çok sevmiştim ismini görünce. Sovyet Yüzyıl diye. Levi Moşem bir Yahudi isim var. Hemen gittim aldım. Maalesef Khrushchev dönemine kadar geliyor. Sonuna kadar o kitapta da almamış. Şimdi Sovyetler Birliği tarihini iyi bilmeden yani o hazırlıksız yakalandık dedikleri gibi. Yani o da Türk Cumhuriyeti'yle Orta Asya'daki sağlıklı bir ilişki kurmak zordur. Çünkü 70 yıllık Sovyet döneminde burada Sovyetlerin kültürel anlamda büyük etkileri olmuştur. Zaten o coğrafya ilgilenler görürler. Mimari olarak da hemen belli eder. Yani Kazakistan'daki herhangi bir şehirin Azerbaycan'daki Rusya'daki bir şehirden farkı yoktu. Yani Sovyet mimari tarzı hemen hemen coğrafya dahilidir. Bazı insan alışkanlıklar, davranış biçimleri de yine aynı şekilde benzeştiğini görüyoruz. Çünkü 70 yıl ideolojik bir devlet elbette yeni nesillere etki yapmıştır. Bunları iyi görebilmemiz için elbette Sovyet tarihini, Sovyet kültürünü iyi bilmemiz gerekiyor. Bunun dışında bir de tabi tarih anlayışı farklıdır. Sovyet dönemindeki ideolojik Marksist tarih anlayışı hakimdir. Ancak bağımsızdan sonra bu değişmeye başlamıştır. Burada da şunu gözlemledim. Siyasi bağımsızlık bir günde alınabiliyor. Yani Kazakistan 16 Aralık 1991'de Sovyetlerden bağımsızlığı ilan etmiştir. Ve o ülke siyaseten bağımsız bir devlettir. Ancak insanların zihni bağımsızlığı öyle bir günde gelmiyor. Yani ben bunu tarihçilerde çok gördüm. Mesela oradaki bir tarih hocası, araştırmacısı, her yaşı geçkin ise yazlı yazılarda milli tarih anlayışına geçemiyor. Ne kadar yasalı yine kendi eski Sovyet dönemindeki tarih anlayışı ile yaşıyor. Ee, 1997'de Kazakistan'da bir sene öğretmeye ders verdim. O bir seminer çalışmasına katıldım. Bu Ekim devrimi sırasındaki Milli Hareketler hakkında bir konferans, bir seminer vardı. Orada hep dediler ki işte bu Işte Vazi e, hareketinin önderi gibi milli hareketlere e, şeyler yapıyorlar, sıfat veriliyor. E ben söz aldım dedim, ne Burjuvazi dedim, o dönemde Kazaklar hayvancılık, yani çok büyük bir zenginin mesaiyesi yoktu. Yani bunlar milli bir hareket yaptı. Şimdi bu nasıl bir e, görüş açısı dediğim zaman oradaki tüm gençler alkışladı beni hocam, bravo, teşekkür ederiz. 60 yaşlarında bir hoca kalktı. Siz ister milli de, ister şu değil dedi. Ne derseniz deyin dedi. Benim gözümde hala bunlar. İşte Burcuva'yla o eski şeyde adam onu sürüyor. Yani o şey insanda belli bir eğitim aldıktan sonra belli bir görüş kalıplar oturuyor. Bu değişmesi zaman alıyor. Bu konuda bir makale yazdıydım. Ben bunu şeye benzetmiştim. O gençlerin hoşuna gitmiş, yürüse benzer. Bilgisayardaki yerdaki olabilir. Yani insan belli bir yaşa kadar bir eğitim aldığı zaman bu ideolojik görüş olabilir vesaire olabilir. Yanlış da olabilir. İnsan bunun farkında olmuyor. Yani o kendi görüşünün yanlış olduğunu, yanlış bir bakış açısıyla olaya baktığını farkında değildir. Kendisini doğru kabul eder. Diyelim ki bu yanlış bir görüş bakış açısıdır. İşte bu Sovyet döneminde olduğu gibi yani tam Sovyet döneminde eğitim almış yıl 2000'lere gelmiş ama Sovyet bakış açısıyla olaya bakıyor onun dışına çıkamıyor Şimdi i̇şte bunu fark edebilmesi için nasıl ki sizin bilgisayarınızda bir virüs varsa o arka planda çalışır sizin bazı bilgilerinizi internet kanalıyla başka bilgisayarlara aktarır Yok belki de bu sizin hard diskinizi bozacaktır. Ama o çalışıyor. Siz bunu farkında değilsiniz. Bunu fark edebilmeniz için mutlaka bir antivirüs program olmanız lazım. Antivirüs yüklediğiniz zaman o size oradaki virüsleri bulup çıkartacaktır. Belki de yok edecektir. Şu an gibi şu bu bazı ideolojik bakış açıları yani fovyet örneği olduğu gibi bunları görebilmesi için bir antivirüs. Böyle bir şey var değil mi? Ben onu şey dedim, yani milli tarih, yani insanın e, yani milli benliğini, kimliğini kazanabilmesi için milli tarih olması lazım. Şimdi tarihe de geldiğimiz zaman e, yine bizde bir yanlışlık var. Biz tarih deyince Türk tarihi aklımıza geliyor. Yani bir ulusalcı, milliyetçi, herhangi bir tarihçi, efendim tarih araştırması diye hepimiz ta, Türk tarihi odaklanıyoruz. Ben diyorum ki tamam bu da olsun ama biz başka milletlerin tarihine de odaklanmak en az Türk tarihi kadar önemlidir. Yani şimdi biz bakın Sovyet tarihini bilmiyoruz. Yani ne kadar araştırmacı varsa herkes Osmanlı çalışmak istiyor, işte Göktürk'ün çalışmak istiyor, ne bileyim Cumhuriyet tarihi çalışmak istiyor, Orta Asya. Ama bir de çıktı ya ben Alman tarihi çalışacağım. Ben Amerikan tarihi çalışacağım. Böyle bir şey yok biz. Bu da yanlış. Yani biz şimdi dünya tarihi bilmeden Türk tarihini nereye oturtacağız? Kendi kendinize bunlar şöyle büyüktü, göklükler şöyleydi de, yani böyle meteklik met de met olmuyor. O dönemde diğer milletler neydi? Onları detaylarında bileceğiz ki, mukayese edeceğiz. Gerçekten atalarımız büyük değil. Bunu yapmadan kuru kuruya işte metekhanı, şu, bu. Yani kendi kendinize övmüyoruz. Bunu diğer milletlerin, arı mukayese etmemiz lazım. Bunun için diğer milletleri iyi bir Şimdi başka milletlerde Türkoloji araştırmaları var. Türk tarihi araştırmaları var. E hatta onlar bizi geçmiş durumda. De. Değil mi? Bazı cumhuriyet tarihleri bile yabancılardandır. Yani işte ben e, Nadiev'sin. Türkologlar yabancıdır. Evet. Evet. Doğru. Halen de var mesele yazanlar. Sevyan i̇şte Duruman'a orada Türkiye yazmış geniş kapsamlı bir sürü tarihçi, dilci var. E bunlar şimdi Türkiye'yi, Türk dünyasını bizden iyi biliyorlar, bizden iyi araştırıyorlar. Yazıyorlar ama bizden diyebilir miyiz ki işte bizim de şu tarihçimiz Almanları iyi biliyor, Rusları iyi biliyor, Amerikalı gibi, böyle bir şey yok. Yani Bir tane uzmanımız var mıdır? Ki, ya bak, Almanlar da kabul ediyor, kitapları da Almancaya çevrildi, üniversitede okutuluyor, Alman işte bizim Ahmet yazmış diyebiliyor musunuz? Türk tarihi yazmak, Avrupalı tarihi yazmaktan yani çok daha zor. Mutlaka zordur ama bunu. Tarih bitmedi ki. Efendim? Yani, yani görüşünüz haklıyım ama Türk tarihi tam bilmiyorum. Olabilir evet. ama yani bunu bilmemek haklısınız diğerlerinde haklısınız. yani bunu bitirelim, de ondan sonra dersek sıra gelmez o zaman dünya tarihi. O da var. Yani evet. bu engin bir deniz haklısınız. Ama yani bir kıyısından köşesinden gençlerimiz başlamalı Hı. diğer tarihleri de öğrenmeli ve ilginçtir. Yani şimdi şarkiyat enstitülerimiz var. E niye garibiyat enstitülerimiz yok? Hani e Batı'yı çok mıyız? Şimdi Batı kendi ihtiyacı var. Doğu'yu öğrenmek istemiş. Şarkiyat enstitüleri açmış. Her yerde var. Bizde bile var. Yani Kazakistan'da bile şarkiyat enstitüsü var. E niye garibiyat enstitü yok? Yani bir Kazakistanlı çok iyi mi biliyor Batı'yı, Amerikalıyı, Avrupa'yı? Batı Batı'yı en enstitüleri olması lazım. Yani her millet kendi ihtiyacı olan bir bilimi doğruyu, bunu çalıştırıyor. Ve üstüne, üstüne bizde de açıyor biz Bizde kalkıyoruz, şarkı etmiyor. Hep Avrupa'yı takdir ediyoruz. Ve sizler daha bilirsiniz yani. Şimdi çağ sistemi bile bize Avrupa'dan gelmiş. Ortaçağın karanlığı diyor. Ortaçağın karanlığı Avrupa için. Ortaçağ Türk dünyası, İslam dünyasının aydınlık dönemler. O dönemde onlar kararlar. Biz de bunu kullandık. Coğrafi da zaten hep oradan alıyoruz. Evet. Ortadoğu diyoruz, uzak doğu diyoruz. Aslında onlar oraya gidiyor kurtarış, evet. vesaire bize göre. Yani coğrafi kandırmalar hep bu şey. Ortadoğu bizim kapı e, komşumuz. Ya yani belki şu var. Türkiye'nin içine girdiği başka bir devlet tarihi yok yani hani. Türkiye'de bağımsız evet. başka bir devlet tarihi benim kadarıyla yok neredeyse. Evet. Belki biraz onu etkisi ama ben şunu sormak istiyorum. Eee Orta Asya'daki bağlarla Anadolu'daki Türklerin bağları ne zaman koptu? Yani bu anlamda aramızda hani Sovyetler Birliği'nin hani, ben çok uzak tarih olarak görmüyorum. Evet. Yani daha öncesi var. hani Osmanlı döneminde de sanırım yani, Orta Asya'daki Türklerle asıl köken olarak geldiğimizi düşündüğümüz yer öyle söylenen kökler bizim bağlarımız ne zaman koptu sanırım? Şimdi gene bunu Sovyet dönemine getiriyoruz. Çünkü e, Sovyet... Onun öncesinde var mıydı? Diye Tabii var. Onun öncesinde e, bağlarımız var. E, mesela Sovyet dönemi öncesinde mesela hac yolu İstanbul'dan geçer. Yani bütün Türkistan'dan acılar işte Karadeniz'e geliyorlar. Oradan gemilerle İstanbul yönüne gidiyorlar. Yani İstanbul'da haclığını yapmayan, yani İstanbul'dan geçmeyen bir hacının e, şeyi yarım olarak görürler. E, onun dışında mesela 1916'lara 16'lara kadar yayın yapmış olan İsmail Gasbran Tercüman Gazetesi var. Kırım Bahçe Sarayı'da yayın yapıyor. 1883'ten itibaren. Bu gazete İstanbul'da okunuyor, Kaşgar'da okunuyor, Semerkant'ta okunuyor. Yani Türk dünyası birbirinden haberdar. Birbirlerini okuyor. Hatta işte Alişir Nevai'nin Muhakemet-ül Lugateyn ismi eseri Çağatay Türkçesi'ndedir. İşte Osmanlı'da Aydınlar tarafından okunur. okunur. Oku Çağatayca şiir yazardı. Osmanlı Aydınları. Yani Osmanlı'da <gülüyor> bu tip şeyler var. Şöyle bir Yani ben yanlış bilmiyorsam e, sizin bahsettiğiniz dönem o panturkizm, panturkizm, panturkizm yani e, Avrupa'daki bir gençlik akımlarından sonra Osmanlı'nın bir savunma kuvveti olarak oraya sarılması ve oradaki bu anlamdaki aydınları hani öne sürmesiyle kullanmaya çalışması kılıklı <gülüyor> olarak. Yani gerçek bağlar var mıydı? Yani Osmanlı'nın son yani, dönemlerinde yanlış bilmiyorsam bahsettiğiniz isimler. Yok. Öncesi. O, yani, öncesi. hani Yani öyle. Pan-Türkizm, son dönemde geldi Osmanlı'ya. Bundan yani önce var. O dönemden, o şeyde, var mı? isimler de sanki o dönemde o şeyde dönemlik politik olarak falan mı isimler diye ben de gördüm. Türkçülük akımları için. tabii tabii. Ama hani örneğin bir e, Fatih döneminde neyle ilişkiliyiz ya da Osmanlı'nın kuruluşu döneminden itibaren hani bu anlamda ilişkiler var mıydı hala? Yani mesela bir hani, Ali Türk Kuşçu var. Boylardan biri evet. Osmanlı'yı kuran beyliklerdi ama hani bu sürediniz döneme kadar ben hani aradaki dönemde Orta Asya'yı bilmiyorum tam olarak. Evet. Mesela Fatih döneminde Ali Kuşçu vardır. Meşhur Ulu Bey'in ünlü e, vezirlerinden, bilim adamı, matematikçi. Bu e, işte Ulu Bey'in öldürülmesinden sonra Fatih'in davet üzerine İstanbul'a gelip burada kalıyor, ders veriyor. Yani devamlı o dönemde İlim adamları arasında Türk dünyası Avrupa'dan da gelen bir bilim yani net... Türk bilim anlamında... var. Türk farklı bir da... Bahri, millet kavramı zaten yani, yok. Millet kavramı vardı yani. ve ayrı bir Türkiye zaten? Kendi evet. içinde düşün. Yani bütün bilim adamlarıyla konuşuyoruz. İşte alev kuşçuları bilimde de var. Evet. Yani şimdi zaten biz biz zaten şöyle bir şey demiyoruz yani. Osmanlı batıya kapattı da sadece ordanlıydı tabi. Dünyada var. Şimdi de öyle değil mi Türkiye'de? Yani şimdi Türkiye. Yani Osmanlı'daki bakış açısı sonra öğrenmeye çalışıyor. Osmanlı oraya hani genel bağlantı mı bakıyor yoksa Türk kökenleri ya yani çünkü Osmanlı'nın da Türklüğü konusunda yani bizim anladığımız anlamda Orta Asya'dan gelen Türklük anlamındaki bakış farklı dönemlerde bildiğiniz ya da bize söylediği anlatıldığı kadarıyla. ya. Yok şimdi yani kökenlerim orada, atalarım orada diye bir bağlantısı var mı? Yok şimdi şöyle, eee hocamı dediği gibi o dönemde öyle Türklük olarak bakılmıyor. Müslüman olarak evet. bakılır. Yani Osmanlı'da hatta bizim Orta Asya'da da bulur. Boşay ediyorum devrimle kadar bir kaza hangi milletindersen İslam'dır. Ben kazaam demez Türküm demez. Ama gibi Rusya'dan Türkler de var mesela. da biz genel şeyi söylüyoruz. Yani her söylediğimde istisnalar kaydı olmaz. Yani e, bu son e, 20. yüzyıla kadar Türkler de öyle ben Türküm diye bir şey yok. Yani adam ben Müslümanım. Bu kayıtlara geçmiş. Orta Asya'da adama hangi millet Ben diyor Müslümanım diyor. Yani kendi etnik kökenini ön plana çıkarma yoktur. Ama Müslümanlığı kabul etmeden evlen, Anadolu'da Türkler e, kendilerini Türk olarak zaten Asya Orta Asya'nı ayrı kabul etmiyordur. Hatta Osmanlı, İslamiyet'i kabul ettikten sonra bile devlet geleneğini eski e, Türk gelenekleri üzerine kurdu. Tabii, tabii. yani siyasi yapısını, ondan sonra askeri yapısını ve hatta kültürünü e, mesela Tadişah'ın sahip olduğu basıflar eskiden Hakan'ın veya Orta Asya'da işte Kan'ın neyse sahip olduğu basıflarla aynı gitti. Yani dolayısıyla onlarla arasında bir aydın görmüyor ki hani ona farklı etmiş veya tutmuş gibi bir baksın. Yani o zaten kendi içinden bir şey. Yani uzak akraba gibi. Tabi şimdi e, Orta Aslan yapısında boy istemiyor geçerlendir. Evet. Yani orada kabileler vardır. Bu Özbek kökenli olur, Türkmen Oğuz olur fark etmiyor. Hatta ben e, Almat'ta bir toplantıya katıldım. E, İslam öncesi hukuk tarihi. E, orada çok ilginç bir şey e, dikkatimi çekti. Yani o boy sistemi dediğimiz öyle dışarıdan basit bir görünmekle alır. İçerisi çok karmaşık. Yani her bir boyun, kabile'nin kendi şey var, devlet sistemidir. Yani hukuk var, evliliği, yargısı, eğitimi, her şeyi kendi içinde. Ve ben oradan bizim boyları Lego oyununa benzettim. O çocukların Lego'yu vardır ya. Küçük parçaların oluşu, onu birleştirerek ev yaparsın, araba yaparsın vesaire Her bir o bozulmayan, tek sağlam birim birer boydur. Onlar küçük birer devlettir. Ha, bu güçlen büyüdüğü zaman bütün boylara kapsın. Yani büyük bir devlet oluştu. Nasıl Osman Bey bir beyliktir, ne Selçuk Bey yine şah sistemlerinden çıkarak olmuştur. Bütün Türklerde budur. Zaten Türklerin bütün e, geniş bir coğrafyaya yayılmasının da bir sebebi budur. Çok esnektir. Mesela bir haneden bozulduğu zaman diğer bir haneden çünkü degenerasyon var. Şimdi ona tabi olmuyor Türkler. Hemen onu alaşağı şey ediyor. Yerine taze kan, yeni bir boy hakimiyeti diyor ve ülkeyi ve bütün milleti yönetmeye başlıyor. Bir de konar göçer hare hareketlilik olduğu zaman Türkler bir yerden bir yere hareket etmeye çok müsaitler. Yani yerleşik hayatta bunu yapamazsınız. Şehirli bir insanı siz baskı yaptığınız zaman gidecek yeri yoktur. O boyun eğerse itaat eder, kalır. Ama konar göçeri siz baskı altında tutamazsınız. Çünkü hareketli alışmış siyahlık hareket etmeye. Bunlar birden mekan değiştirirler ve böylece biz Atilla bunlarıyla tam Macarovas'ına kadar bu hareketli sistemle bitmişiz. Ve sosyal yaşantımızda, hareket tarzımızda bir devlettir, yani bir baş boşluk yok. Orada bir boyun idaresi var, onun içinde yargısı, hukuk, geleneği hiyerarşi hepsi içinde. Bu büyüdüğü zaman bir devlet şekline dönüşebiliyor. Ve Hocamın dediği gibi Osmanlı'da da var çünkü başka türlü olması da mümkün değil, aynı sistemden geliyorsunuz. Adam kendi içindekini dışa vuracaktır. Osmanlıda bu şekildedir. Ancak bizim niçin Sovyet dönemini örnek veriyoruz? Çünkü Sovyet döneminde tamamen ilişki yok olmuş durumdadır. Yani belki diyebiliriz ki Osmanlı döneminde buünkü gibi böyle yoğun bir iş yok Ama az da olsa vardı. İnsanlar gelebiliyor. Yasak yoktu. Ama 1917'ten sonra geldiğimiz zaman sınır kapatılmış. Ne buradan oraya gidebiliyorsunuz, ne oradan buraya. Yani ilişkiler dondurulmuş. Bir de aksine e, olumsuz negatif etki yapacak unsurlar çoğalmış. Yani Hem ilişkiler donduruluyor ve onun dışında da sizin birbirinizi olumsuz gösterecek e, vakalar çoğalmış. Ya bu da ne yapıyor? Kopuklardı. Bir üçüncü faktörde biz ayrı kutupların dengerindeyse biz ayrı dünyaların insan olmuşuz. Yani Türkiye NATO'sında bizim değerlerimiz işte batının demokratik işte çoğulcu bir yapıda biz geçiyoruz ülke olarak. Diğer Varşova Paktı'na üye Sovyet Cumhuriyetlerindeki Türkler ise işte Sovyet ideolojisinin çemberinde şeklinde. Dolayısıyla farklı dünyalarda yoğrulmuşuz. Biz istesek istemesek de bunların etkisinde kalıyoruz. E şimdi 91'de. bu e, işte Sovyetler çökmüş, ilişki başlamış ama iki farklı dünyanın insanı karşı karşıya. Bunu şuna da benzetebiliriz. İşte bir aile düşünün. İstanbul'da veya Anadolu'nun herhangi bir şehrinde. İşte küçük yaşta anne veya baba Almanya'ya gitmiş. İki kardeş. Biri Türkiye'de büyüyor, biri Almanya'da. 30-40 yıllık birbirini görmemiş. O Almanya'daki genciyle, o Türkiye'yi yan yana koyarsan anlaşabilir Öbr Alman coğrafyası, Alman eğitimiyle, Alman bakış açısıyla büyümüş Öbr Alman coğrafyası. Yani bundan dolayı bizim e, yani 91'deki ilişkilerimizde, ya yani bunu en iyi ben görebiliyorum çünkü ben kendi aslan kazan. Biz burada iyi kötü bir devam ettirdik. Ya Kazakistan'a gittiğim zaman biz bu şeyi çok iyi müşahedettik. Hani bir Anadolu Türkü bunu görmeyebilir. Yani ben Anadolu Türküyüm, oğuzum, hani Kazaklarda adet böyledir. Bunun farkına varamayabilirsin. Ama ben doğma gibi bir Kadak ailesindeyiz. Biz de burada kabile geleneklerimizi belli bir süre devam ettirdik. Bütün şeyler, unsurlar var aynı ama bakış açılarımız çok farklı. Dolayısıyla yani bu Sovyetlerin yaptığı etki bu. Yoksa yani Osmanlı döneminde belki ilişkilerin seviyesi bu kadar olmadı ama niye de bir ilişki vardı? Zaten Türkçülük de bize genelde batıdan empoz edilmiştir. Yani o milliyetçilik akımları sırasında Osmanlı'nın parçalanma sırasında işte Balkanlar'da milliyetçilik oluyor. İşte burada şeyi hızlandırmak için süreci bize de bir yerde batıdan... Anlaştığım için. Şimdi siz tarihçi olarak tarihi çok güzel sorunlarıyla beraber e, anlattınız. Fakat ben bir tarihçi olarak e, ileriye yönelik projekte edebileceğiniz bazı şeyleri sormak istiyorum. Tabii. Çünkü bu bizim için siz de yer inşaat ettiğiniz gibi son derece hayati öneme ee, sahip. Şimdi bir şey dediniz ki e, hala ideolojik düşünüyorlar. Bunu e, yalnızca tarihçiler olarak değil veya e, yalnızca bir adamlar olarak değil halkta da görmek mümkün. Çünkü ben bir sene evvel bu oldukları bittiğimde <gülüyor> daha yeni kapitalist sisteme dönmüşlerdi. Bu büyük meydanda e, şeydeki e, Başkanlık şey, büyük meydanda Batı tarzı bir şey yapıyorlar, eğlence yapıyorlar, rak konseri ona benzer bir şey. Ama yani rak konserine gelen gençlerin yürüyüşü bile komünist gençlerin yürüyüşü yani hani böyle bir sırada gidiyorlar falan. Bu halkın içine sinerse onu değiştirmek kolay değil. Bunu şunun için soruyor. Şimdi bizim Türkiye'nin bugün eksen kayması diyorlar. Doğru veya yanlış ama. Ben şu anlamda bulacağım, yani dünyada Avrupa Birliği, Amerika, Orta Doğu, e, büyük bir hareketlilik içerisinde ve geleceğinin ne olacağını test şu anda mümkün değil. Tabi bu e, yapı içerisinde Türkiye'nin geleceği çok daha önemli. Çünkü Türkiye bir yanıyla Avrupa Birliği'ne, bir yanıyla Amerika yani Batı Dünyası'na ama e, İslam Dünyası, İslam coğrafyasıyla da çok sıkı bir ilişki içerisine girdi. Ee, belki daha az şekilde e, Türk coğrafyasıyla da ilişki içerisinde. Şimdi e, sorun burada e, bu karmaşa içerisinde kendisine en sağlıklı yolu bulabilmesi evet. ve en sağlıklı yolu bulabilmesi de biz entelektüellerin bu konuyu sağlıklı bir şekilde tartışmasıyla evet. mümkündür. Çünkü biz bunu e, fikri ve entelektüel zihnin hazırladığımız. Ama burada şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Ben Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan. Azerbaycan'tan İstanbul olayı biraz biliyorum. Şimdi her ne kadar Türk olarak ortak kanımız veya ortak tarihimiz olsa bile bu ülkeler e, devlet yapısı olarak e, bir Türkiye'deki devlet yapısının çok uzandılar. Bu şu demektir, yani oradaki insanlar hem bir polis rejimin biraz evvelsi neşerletti, neşerlettiği gibi e, geleneğini yansıtıyorlar ama herhalde bir e, devlet bir geleneği yok. Niye yok? Yani haladan Sovyetler Birliği kilit noktada adamlarını tutuyor. E, Sovyetler Birliği Türk Cumhuriyetleri'nde entelektüel türmenin gelişmesine, aydın kesimin gelişmesine kırpan vurmuş. Yani onlar da yok. E, Belirli yerlerde sen şunu yap mesela müzik yap demiş, ötekinde dinlenme yaptırmış. Ama onun adamın yetişmesine izin vermemiş. Şimdi bu ülkeler her ne kadar sistem demokrasi olsa veya seçimli olsa, büyük ölçüde e, o toplumun zenginliği birkaç kişinin elinde. Yani petrol geliri veya doğal kaynaklar geliri veya buna benzer gelirler, e, belirli ailelerin veya belirli siyasetçilerin elinde. E, şimdi bu bir devletin olmadığı, bir işleyişin olmadığı anlamına geliyor. Siz bu şartlar altında e, Türkiye'ye nasıl bir ilişki kurabilirsiniz? Yani ben senin kardeşinim demek bir şey sözüyle çünkü bu hani menfaat birliğinin de ötesinde bir başka e, faktörü gerektirir. Ha, İslam geografisi derseniz, İslamiyet'i de biz ortak fayda olarak kullanamayız. Çünkü zaten e, İslam geografisi, yani Orta Doğu'daki e, devletler, Suriye olsun, Irak olsun, İran olsun, en, e, hep yakın tarihte bizi en büyük sıkıntıyı çıkaran, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasına sebep olan ve bunu Arap olma dibütüyle e, yapan toplumlar, yani onlar da bunu kuruyor. E, tabii o şu anda bizim konumuz değil ama tüm Cumhuriyeti'yle biz hangi temel, hangi ortak ilke üzerinde işbirliği yapacağız? Yani tarihi tanıyalım, onları tarihi dilerim, kendi tarihini dilerim, tarih tarih tarih bunun hepsine bir sosyal bir olarak evet diyorum ama biz nasıl onlarla ilişki Yani hangi zemin üzerinde kuracağız? Bu konuda acaba ne düşünüyorsunuz? Olaşt işte, şimdi bu konuda e, işte Kazakistan Cumhurbaşkanı büyük projeleri var. Bu ilk şeyi Nahçıvan'da geçen sene atıldı 1999 3 Ekim'de Nahçıvan'da Türk Devlet Başkanları Zirvesi yapılmıştı. İşte burada bir Türk Konseyi Türk Dünyası İşbirliği Konseyi ve Türk Akademisi bulması gibi teklifler yapılmıştı. Yine bundan bir sene önce Türk ülkeleri Alimentolar Dirliği, Türk Parti, Bu gerçekleşti, bu kuruldu. Şimdi 15 Eylül'de İstanbul'da yapılan Türk Dünyası Devlet Başkanı Zirvesi'nde de bu Nahçıvan'da ortaya atılan fikir gerçekleşti ve Türk Konseyi kuruldu. Türk Konseyi, bu zirveler daha önce geliş güzel yapılıyordu. Bazen bir senede bir, bazen üç sene aradı bir kuruldu dolayısıyla belli bir istikrar yoktu. Şimdi bu düzene bağlanıyor ve bir sekreter ya görev yapacak ve bu e, Türk e, zirveleri, devlet başkanları zirveleri düzen yola her sene gerçekleşecek. E, bu temelde yani bu e, siyasi yapılan bir örgütlenme bu. Bunun içinde bunlar işte tartışılacak, siyasi düzende yapılacak. Diğer bir e, kurum Türk Akademisi'nin bu sene Mayıs ayında Aslan'a da kuruldu. Türk Akademisi'nin de görevi işte bu bizim bahsettiğimiz işte tarih ve kültür ve dil ortaklığıydı. Bunları araştırmak. De siz de söylediğiniz gibi henüz Türk tarihine sonuna gelmedik dediniz. Bu da bu söylendi. Yani Türk tarihi ve kültürü konusundaki araştırmalar yetersiz. Dolayısıyla biz bunu <gülüyor> yani imkanlar, derleyerek bunun araştırılması ve sadece Türkler için değil bunun aynı zamanda elde edilen verilerin dünyaya tanıtılması. Yani burada da hedef yani Türk dünyasından bir endişe duymamak. Biliyorsunuz Türk birliğinden endişe duyan topluluklar var. İşte Rusya, Avrupa gibi, işte Çin gibi. İşte burada bunun e, Türklerin bir araya gelmesinin herhangi bir devlette toplanma düşman düşmanlık değil Ancak bir birlik beraberlik, bir e, nasıl ki bir Arap dünyasının kendi birliği var, e, işte bir Avrupa Birliği var, buna benzer bir şekilde de e, Türk dünyasında bir böyle bir birlikteliği olacak, bunun kimseye zararı yok şeklinde bir fikirle bu ortaya çıktı. E, zannediyorum gelecekte bu tip çalışma olacak ama e, şurada bir gerçek. E, şimdi bu Sovyetlerin çökmesinden itibaren 20 yıl zaman geçti. Yani bu 20 yıl içinde hala birbirini tanımış değiliz. Yani 70 yıllık Sovyet döneminin veyahut da Soğuk Savaş döneminin tek taraflı değil diyelim. Nasıl ki Sovyetler bir onda bir kopuk yarattıysa Türkiye'de de aynı hatayışıydı. Işte. Türkiye'de e, bu yönde bir adım atmadı. Dolayısıyla Soğuk Savaş döneminin bizdeki o kopuklu tamir etmek için daha çok iş yapılması lazım. Yani şu anda bakın sizler bir aydın olarak yani, Türkiye'nin önünde insanlar ama yani sizler bile ne kadar Türk dünyasını tanıyorsunuz? Ne kadar Kazakistan'ı tanıyorsunuz? Mesela oradan kaç aydının ismini biliyorsunuz? Hüvlat aynı soruyu biz Kazakistan'da doğrusu, Özbekistan'da ki Türkiye'den kaç, kaç aydınını tanıyorsunuz? Onlar da olumsuz cevap verecektir. Demek ki burada bir kere şey eksikliği var. Yani Hala biz kültürel işleri yeterince kuramadık. Zaten problem de buradan kaynaklanıyor. Ne kadar Türk dünyası zirveleri olsun, politika istediği kadar bir araya gelsin. Ancak işte aydınlar bir araya gelmedi. İşte diğer kültürel sanatçısıydı vs. Bunlar bir araya geldiği arşivreşte bulunmadığı zaman Bunlar suni kalıyor, yüzeysel kalıyor. Veya politikacının değişmesiyle bu ilişkiler ters yüz olabilir. Yani geldi Kazakistan'a Rusya ulusu bir lider geldiğini düşün. Diyecek ki, arkadaş ben Türkiye mülkiyet tanımam, ben Moskova'yla ya iş yaparım dedi. Ve mesela o zaman için kopacaktır tekrar. Ama bu halk bazında, ayrımlar bazında bir temel olduğu zaman onu politikaca değiştiremez. Çünkü tabandan bu konuda bir istek gelecektir. Şimdi burada yapılması gereken bize düşen tabii bu konuda çeşitli engeller çıkıyor çıkmıyor değil yani yanlış anlam anlaşılmalar olabiliyor ya işte daha çok biz Türkler duygusal olduğumuz için yani herhangi bir konuk olarak gittiğimizde bir gülerek görmesek bile bu bizim için bir sorun teşkil ediyor ya işte iyi karşılanmadık birader o coğrafyaya gitmem vesaire gibi yani bu, bütün engeller elbette olacak. İşte bunun için e, biz bir şekilde bu ilişkilerin gelişmesi lazım. E, bu arada teknolojik imkanlardan da maalesef yararlanamıyoruz. Yani nedir o? Bugün bilgisayar, internet çok büyük bir bilgisayar. Ama bunu yine yani geri kalmışlık mı diyeceğiz, tembellik mi diyeceğiz yeterince değerlendiremiyoruz. <gülüyor> Buyurun. Şey, Türk dünyasında Türk tabi yani baktığımızda Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ve İstanbul'un işte başlangıç noktasına baktığımızda Türk devleti, tarihte bağımsız, bağımsız devlet olmuş. Yok, büyük devlet olarak. Büyük devlet olarak onu biz o dönemde görüyoruz. Hani daha öncesinde böyle bir kavram bildiğim kadarıyla hani devlet şeyi olarak yok o zamanlarda evet. Ve yani şu anda bildiğim kadarıyla hani Türkiye'de bir çok devlet var. Ee, hani köken olarak, kan olarak, işte göçler yolu vesaire baktığımızda hani çok karıştığınıza, Bulgarların buğver, da kökenlerine, köklerine dayan. Töp töp Türk. Vesaire, evet. vesaire evet. neler şu anda? Bir hani dini bağlantılı olanları din orada da hani dini bir altyapımız yapımız yok yani elbette. Eşlim anlamında soruyorum. Ee, din olarak tamam hani benzer ama hani çok farklı. Bugün bir Azeri türkçesini bile anlamak gerçekten zor hani ki en yakın diye konuştuğumuz hani. E, iki devlet bir millet gibi bir şeyle yaklaşılan hani büyük olmasına rağmen onu bile hani anlamak gerçekten zor. E, Dolarisane hani, ne diyor Türk, Türk dünya Türk tanımı ne? Şimdi Türk dünya standında hiçbir sorun yok. Yani çekik gözle olacaksın. Hiçbir sorun yok. Türk dünyası Türk ökendirsen, ya yani bunda bir, bu ne kadar tartışma çıkmadı, yani bunda... Yani Sizin Tatar'ları da Türk Cumhuriyeti arasında sayılırsanız, hani, e, bir delik isminden mesela bu hani Tatar'ları, hatta Türklerle hani o dönemler için savaşan başka bir ırk, bir yok, millet gibi Türk... anlatan hani bir takım eserler var. Hani, ben sorunuzu tanımlayamadım. Dünya. Türk dünyası, Türk'ün tanımı nedir hani Peki Türk dünyası? dünyası ortak e, tarihi kökten gelen toplum. Yani değişik coğrafyalara dair içerisinde yerin Yok şu şu hocam yani kim Türk tanımı şudur arkadaşlar. Yani bunda bir şey yok. Türk. ırktır yani. Nasıl bir Arap ırkı? Arap ırkının tanımı yok. Işte. Sen anam baban Arapsa Arap. Yahudi bunun tanımı yok. Ya yani Yahudiler anneden çoğalır. Bir insan annesi Yahudi ise Yahudidir. Yani senin annen baban Türkse kültür toplulukları belirtildi dünyada yani bunda tartışma yok. Yani milletler kendi kimlik konuşması değil. gerekiyor ya da dilin diljik özel her soruyor örgü, örgü, yani. Irkı ırkıdır yani. Köklük ırkıdır. Bu barbarlar Türkçe konuşmuyama da domuz mesela. Bu memleketsi belli bir tarihi kökten değişik yaratıldığı ileri farklı kültürlerle etkileşime geçmek için farklı diller, farklı eee dini farklı e, alışkanlıkları yenilmiş olabiliyorlar. Ama hepsi eğilmişler. Yani böyle bir yerde. Kızılderilin bile aynı kökenli Türklerle bağdaştıran <gülüyor> bir şey var. <gülüyor> hani baktığınızda hani tüm dünya Türk neredeyse bu anlamda. Bizim nevretler gitti. Bir, bile bir, bir şey. tartışılabilen taraf var. Yani Kızılderilin Türk olup olmadığını tartışılabilir ama hani kültür olarak ve tahin-kürk olarak tartışılmayanlar var. Yani o da bu geografyada yani Orta Asya'da Türkiye bir ucu, Balkanlar öteki ucu ve İran ve e, e, işte biraz daha aşağılarda bir ucu olmak üzere genç bir coğrafyada yaşayan insanlar var. Yani Kızılderililer Türk mü değil mi o tartışılabilir? Belki öyledir, belki değildir. Ama onun tartışılması. Tabi onun hakkı yerlerde. Coğrafyada ki tartışmalar ne oluyor? Hani bu kadar Türk dünyasının ortakları da Türk kavramı var. Yok, böyle şey evet. yani. Daha basit şeyler. Gen testi yapılıyor. Evet. kan grubuna bakılıyor. Zaten ciltten de gözden e, az kılı olmuşlar falan. Ya örtüler belli olmuyor mu? E, Erman yani, da şöyle bir sorum var. Anadolu'da uzanmış, yenilemeyiz çünkü yeni hatlarda bakteri de ortasında. Hariteliyiz artık. Anadolu çok şey. Şimdi o manada olmuyorsunuz. Bakın arkadaşlar, yani burada mesele yeni yani, Anadolu'dan ya. olman e, veya orta olman değil. <gülüyor> yani buradaki mesele. <gülüyor> Nedir? İşte Osmanlılar, ondan önce Selçuklar, o coğrafyadan buraya gelmiş. Anadolu'ya gelmiş. Yani bir şey değil. Şey de, Rumla da bir İstanbul tabii. Türk'ünü birbirinden ayırtamazsınız ki. E de, burada ayrı da, evet. yalnız tabii ki neyi çözülecek? Bir şey şimdi birbiri içerisine evet. girmiş. Bunu daha tipik bir örneği, Buseviyelik. Buseviyelik bir Türk diye bilirmeye ilgili. Acayip bugün e, İsrail'de ve Musevi olan saygı dışındaki toplumlar da de var, sınır da var, beyaz da var. Yani hepsi Musevi ırkına. Musevi olabilmek için o dile mensup olmak lazım. Bunların hepsi de bu, e, ırk i̇şte, olarak şey yani şimdi şimdi e, ırk temeli üzerine e, monte edilmiş ha, onun yüzdesi ırkın yüzdesi kültürün e, daha sonra monte edilmiş olan farklılığa göre daha az olabilir. Ama o bir, bir yani pişmanlığa gelebilmiş öyle demek lazım. Yani. Yoksa tabii bir ırkçılık yapmak, yani bir milleti hı hı. tamamen hı hı. ırk kültürüne dayatılmak kadar, abi hiç olamaz. Ama onu da yok farz etmek de e, coğrafyaya tarihe itiyor. Şimdi mesela Ruslar bir zamanlar bir Moskova kinişi, yani Moskova prensliği, Kiev prensliği, küçük bir beylik. Eşin bakıyorsunuz 120 milyon nüfusu var. Bunlar nereden çoğaldı? Bunlar birçoğu Türk kökenlidir. Ama zamanda daha simile olmuş, Ruslaşmış. Bunu Ruslar kabul ediyorlar. Hatta bir Rus yazarın dediği gibi bizim diyor, yüzümüzü tırnalarsanız diyor arkasından Tatar yüzü yani, Türk... Tatar? Mı? Evet, yani şunu anlatmak istiyorum. Yani mesela Çin, bir buçuk milyar diyoruz ama eski tarihe baktığınız zaman ta Çin setinin orada kalmış adamlar. Şimdi Çin seti çok içeride. E, ne olmuş? O zaman bunların Büyük bir kısmı Çin içine olmuş, şimdi Çinleşmiş adam. Şimdi o adam Çinli. O şimdi demiyor ki ben Türk'üm Bunun gibi halklar, milletler zaman içinde başka milletlere dönüşebiliyor. Ama burada mühim olan, yani Türk kavramında bir problem yok. Nereyi dersen git Türk belli. İşte anan baban Türk'se Türk Türk'üz diyoruz. Ama e, bunun kökeni tarih içinde Ermeni de olabilir, başka millet ama adam zamanla dönüşüm yapmış benliğinde kendini Türk seviyor, Anasının babasının Türk geliyor. Bu Türktür bunun illa işte 16 göbekten ötesi... Bu tabi şey kese... Türk değil demek? Tabi. Nasıl olamayacaksan? Tabi. Ya da sokullu Mehmet evet. Paşa'yı hayır bu adam bizden bildi, evet. alın bunu başınıza çalın diye kalkıp birileri başına atamayacaksan. Evet. Yani Ruslarda da çok ünlü Türkler var. Yani ismi şey Türk ama artık Ruslarmış. <gülüyor> Rus kültürüne hizmet etmiş. Rus politikasına hizmet etmiş, Rus devletine hizmet etmiş, Rus da bundan gurur duyuyor. Ee, yani demek ki burada yani e, İstihlaller kaydini bozmaz Tabii bu Türklük veya Araplık herhangi millet içinde farklı oluşumlar, değişik şeyler ama genel itibarıyla Türkluk kavramında hiçbir şüphe yok. Yani işte geneli budur. Yani i̇şte anasına babasına bakarsın adam anası Türkse, ama onun Yedi geçti göbeğinden Ermeni çıkar. Başka önemli değil. Yani şimdi anası, babası kendini Türk hissediyorsa, Türk müyse bitti. Bunun yani çünkü i̇şte Türk hissetmesi kültürel bir bası. Yok şu manada diyorum. Yani, yani ben şimdi evet. dediği ama onun bir kültürel yönünü ortaya evet. koyuyor. Yoksa dediğiniz gibi yani genetik ırk olarak evet. oraya bakamazsınız. Tabii. Anadola mı? Evet. Son değil, evet. Şuraya, hiçbir hiçbirisi. Evet böyle şeyler. Evet. Ben be, de Evet. Mesela bizim eee Kazaklardan çok vardır. Mesela e, eskiden yaşarlarken işte Moğolistan'a şey işte savaşa gidiyorlar. İşte kavga, dövüş, işte, ölen kalan var. Orada diyelim ki 5 yaşında çocuk bulmuş. Moğol çocuğu. Adam at atın terkisini getiriyor köyüne, büyütüyor. Onu Kazak olarak görüyorlar. Hatta bunların bir kısmı Türkiye'ye gelmiş. ya yani onların kökenini söylemek büyük bir ayıptır. Yani desen ki ya bu Moğol çocuğudur, çocukken büyütük de Kazak oldu. Yani onu büyükler duyduğu zaman cezaya çaktı. Çok ayıp bir şey bu O o insan kendini Kazak olarak görüyor. ama kökeni Moğoldur. Ama küçüklüğünden o köye getirilmiş mesela savaşta eve geçmiş vesaire neyse bir şekilde gelmiş. Birisinden e, her yerde, yani Osmanlı'da da, da vardı, İstanbul'da evet. da vardı. Herkesin evinde bir beslemesi, Hı. evladı, evet. herhalde gelmediği zamanda. Hı. Şimdi kalmadı o başka. Hı. Ama ben hani, hatırlıyorum çocukluğumda hep büyük ailelerde, geniş Hı. varlıklı ailelerde hep böyle Tabii. sahipsiz bir takım çocuklar ya ölmüş aileleri Hı. ya işte valkanlardan göçmüş gelmiş ya Anadolu'da Anadolu babası savaşta gitmiş. Yani neydiği belirsiz bir sürü çocuk vardı ama hiçbiri Fayser şusunda, busunda, Musevi asıllısında, Ermeni asıllısında, Rum asıllısında, Arapsında, Zencisinde, yamyamsın diye kimse şöyle bir şey Hı. niteleme yapmazdı. Ve o çocuklar da hepsi kendini Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak o ailenin bir mensubu olarak Hı. algılarlardı yani kimse değişmez mi benim anam babam şimdi bu sekiz on senedir çıktı bu herkes yedi evet. ceklini işte çingeniler bir taraftan arıyor Ermeniler bir taraftan böyle <gülüyor> evet, evet aynen öyle yani. şimdi demin o önce ayıştı. şey sözler yani şey ettiğim zaman onu söyleyecektim bu sizin dediğiniz şey biz onca bir büyük bir imparatorluğu böyle hala toparlayamıyoruz bir araya Almanlar bir saatte iki Almanya'yı birleştirdiler, hiç demediler ki sen mi Cumhurbaşkanı olacaksın ben mi? Sen mi başbakan olacaksın ben mi? Sen mi Nihaliye Bakanı olacağım ben mi? Sen saça baş başa yol kadar Hasbelkader bizde olsa tutun ki yani Allah etmesin de bir federasyon olursa desek ki çok büyük insani bir rest gereği işte Türkiye Kürtlerle hani iki parlamento ile ertesi günü yani en büyük kavga kim başbakan olacak kim cumhurbaşkanı evet. olacak kavgası çıkar yani PKK'nın yaptığından daha çok kan dökülüyor orada hükümetin başı kim olacak cumhurbaşkanı kim olacak bu iki PTRD evet. yani siyasiler evet. arası yok tamam işte diyeceğim. yani Almanlar bir saatte barşey gibi zamp gibi yapıştılar hiç birbirlerine yadır değil ayrı kısamadılar yani şey yani milli tarih yazmamı tarih bir bilimse ki bilimdir belgelere dayanıyor bir evet. objektif olayları, olayları inceliyor. O zaman milli tarih görüşüyle diğer tarih görüşü arasında bir tatil olmaması lazım. Çünkü hepsi belgeye dayanıp objektif karar vererek bir sonuca evet. varması gerekir. Burada sanki milli tarih yazmak bir farklı objektifle olayları gözlemek gibi algılanıyor. Doğru, yani. Şimdi şöyle oluyor, şimdi tarih bilim ama tabi bunu bazı düşünülen ilimde kabul etmiyorlar çünkü kendine has özellikleri var. Çünkü neticede bu insan işlerine dayanır tarih. Mesela ben bir keresinde Almatta bir profesörden şey istedim. Bana dedim bir Rusya tarihi verin dedik. Ama dedim Kazakların yazmış olduğu bir Rusya tarihi. Adam güldü. Ya uca dedi, çok komiksin dedi. Biz dedi, niye Rusya tarih yazalım ki dedi. Niye dedim. Çünkü dedim, Moskova'da hazır o dedi. Oradan alıyoruz dedi, okuyoruz dedi. E şimdi dedim, oldun mu ya dedim. Siz dedim, Altın Orda'nın torunlarısınız dedim. Yani Kazak Hanı'nın Altın Orda'dan kokmadı Kazaklar. Bir e dedim, Altın Orda bir zamanlar Ruslara hükmediyordu. Onlar Moskova Kiev genezliyken e, bunları işte atı yani şeyden hep Altın oradaydı ama Sonra devran döndü, onlar güçlendiler, altın ordu kıldı, Ruslar gelişti ve şimdi Rusya o kenenizik dönemindeki o şeyleri yazar mı? Yazmaz. Ya e hafifletir ama kendi zaferlerinin şeylerini büyütür. Biz şöyleyiz, böyleyiz. Ya hoca biz bunu hiç düşünmemişti, haklısın. O zaman bunu bizim yazmamız lazımmıştı. Yani mini tarihten kastımız ya, budur. Tarihte biraz abartma mı var? Abartma değil ama şimdi e, e, yok. E, şimdi yok yani. E, yani insan olduğumuz için yani tarih ilmi insan usuluna dayanıyor. Yani matematik gibi değil. Matematik içerikli evet. dört siz kendinizden bir şey katamıyorsunuz. Ama şimdi e, bir İstanbul'un fethi olayını gidin bir Yunan şeylerinden okuyun bakalım. Bizans tarih Bizans Onların bakış açısından. Yani orada bir üzüntü vardı. Yani duygusallık giriyor. Şimdi yenilen taraf, o tarihi yazarken elbette bir aciz hissedecek, bir şekilde kendi zafiyetini örtmeye çalışacak. Yani insanız biz, türlü, y影iş, bunu yazacak. E, öbür taraf ise, e, bunu bir abartarak veya ön plana çıkartarak vesaire yazacak. E, mesela bir dünya tarihi alın, Avrupa'dan. E, ne bileyim, Alman coğrafyası için küçük bir beyliği için 100 sayfa arır, ayırır. Koskoca Osmanlı devletini on sayfada bitir. E çünkü adamı enteres etmiyor senin Osmanlı tarihi. Ne kadar büyük olursa olsun, ile geçiyor, gidiyor. Şimdi sadece bu abartma olayı değil. Mesela milli tarih olduğu zaman sizin kendiniz daha özeldir, siz daha çok detaylandırıyorsunuz, daha açık şekilde yazıyorsunuz. Ama öbür taraf onları kısa geçiyor, kendi hususlarında bir şeyleri detaylı. Yani buradaki hani olaylar zaten değişmiyor. Mesela İstanbul 1453'te Türkler tarafından fethedildi. Bu her yerde aynıdır. Bu Yunanistanlı tarihde aynısını yazmak zorunda. İşte Amerikalı da, Türk de. Bu değişmiyor. Değişen ne? Bakış açısı. Yani biz burada bir gurur duyarak işte bir çağı kapattık, Şanlı. çağı açtık şöyle oldu, böyle oldu diye biz yazıyoruz. Biz evet. Ondan. Hatta ben şunu da bu konuda İstanbul'un fethini kutlanmasını ben hoş bulmuyorum. 1400 kutluyoruz yani. Ne gerek var? Şimdi biz bunu kutlayarak bir yerde Yunanların şeyini deşiyoruz devamı. Bak biz böyle sizden bunu aldık, Sadece ettik, Yunanlar düşmanlığı körüküyormuşuz gibi. Aldık. Evet yani buna gerek yok. Almışız İstanbul bizim işte. Yani biz şimdi adamların yarasını deşmeye gerek yok. Yarasını deşmeye gerek yok. Osmanlı gibi onu hiç kutlamamış. Tabii. Sonra da yeni tarihi çok... zaten yazmak... Her Her var. Var. Evet. Çok... Şimdi mesela içinde yaşadığın olayları... Ee, burada bir anket yapsak, bir şey yatsak, e, kimimiz Çin'e yüzyıldız olayların kökeninde ekonomik, evet. kimimiz kültürel, kimimiz e, siyasi, kimimiz bilimsel gerekçelere bağlayarak anlatır. E, şimdi bunu 10 sene, 20 sene, 3 sene sonra birisi baktığı zaman Türkiye'de olup bir tanesi siyasi tarihçi ise eğer, siyasi tarih açısından ekonomi tarihçisi ise veya da kültür tarihçisi ise bunu göre görecek. Ya yani Ocak yani mesafeli bir şey ama yani mini yani, yani tarih yazmakla işte, o da öyle yani o da ekonomi tarihin gibi mini tarih çünkü mini şeyden parala <gülüyor> olaya bakamıyoruz. Siz bak durduğunuz yer önemli yani şimdi siz Türkseniz durduğunuz yer Türkiye'den bakıyorsunuz şimdi olaya. Yetkiliyor bu işte. Belki yani şu da önemli biraz önceki şeyden yani niye Avrupalı tarihçiler türkolojik olsun Türklerle yani Türkler daha çok Tarih yapmaktan tarih yazmaya vakitli olmuşlar ya da çok önemsevermişler. Yani <gülüyor> ha o doğru tabii ya yani yazılı tarihimiz evet. bizim yani tarihi yazılı, yazılı meklimiz de yok yani. Şu yani. sormak istiyorum ben, hem Çarık Rusya döneminde, de Sovyetler döneminde, o coğrafya için Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz toprak alanının nüfusu olarak kaçta karşı o karşı ülkelerin, yani Çarlık Rusya döneminde de Sovyet Rusya döneminde de, şu anda da aynı şekilde, yani ne kadarını oluşturuyor Türkler? O şeyin coğrafyası. Ya şu anda Orta Asya'nın 50 milyon. Eee yani bu 50 milyon Türklerden oluşuyor. Ruslar ne kadar? Ruslar 150 milyon. 150 milyon. 150 milyon, 170 milyon. Hı. Arada başka bir millet yok yani Türkler yok. ve Ruslar. Türkler Ruslar. Yani belki Rusya Federasyonu'nda bir Tatarlar ve yani çok az sayıda var. Onlarda 15-20 çıkartırsan demek ki 70 yani, milyon çünkü, Türk var, olur. Mi? Hayır Türk olur. Hiç bir, şey bir yok. Yani diyelim ki 70 milyon Türk olsun Sovyet coğrafyasında kalan e, yani o Rusya kısmı var. Yani. E, bir de Ukrayna şimdi ayrıldı. olur. Ukrayna'yı da plan katarsan bütün Sovyet e, Birliği bir 300 bir milyondur. Var, diye bir şey 300 mi? milyondur. Yani, i̇şte bunun 80 milyonu bir Türk. Bir yani Slavurkı. Demek ki 220 milyon, 80 milyon Türk. Yani ne zamandır yani o coğrafyaya Rusların egemen olması tarih olarak? Bunlar işte hani 1554'ten itibaren yavaş yavaş büyümeye başlıyor Çarlık Rusyası ve işte 1860'lara geldiği zaman bütün o bölgeyi ele geçiriyor. Peki. O döneme kadar her bir Türkiye Cumhuriyet bağımlısı bir devlet mi şu anda? Göründüğü gibi, olduğu gibi demiyorum, göründüğü gibi. O dönemde hanlık onlar? O Şah İsmail zamanında Yani Buhara Hanlığı, Hanlığı olarak onlar? geçiyor, Hive Hanlığı, Hokant Hanlığı, evet. Kazak Hanlığı olarak geçiyor. Ha neden araların bütünlük yolunu sormaya çalışıyorum yok. yani? Yani Büyük Selçuklu İmparatorluğu zaman da onun ilk şeyindeymişler herhalde. O ne var? sonra Parçalanmış. Altın orada parçalanıyor, hanlıklara bölünüyor. Anlıklarda kendi içinde çekişmeler var. Yani komşu devletler. Türkler bir yere gelemiyor. Hayır öyle diyemeyiz. Şimdi bakınız. E, Türkler olarak şimdi, niçin Avrupa Birliği bakınız. Niçin Avrupa Birliği kurdu? Şimdi Avrupa'nın Avrupa da öncesine baktığınız zaman bütün savaşlar var kendi kendi arasında. Yani, Hepsi kan dökmüşler. Bir, Fransızlar, Almanlar hala düşman olan Şeyler. Burada Türkler bir araya gelmiyor diye genellememek yanlıştır. Bu, o toplumların gelişmişlik süreciyle alakalıdır. Her yani bir toplum, sosyolojik olarak, ekonomik, bilim olarak, bilinç olarak gelişmişse birlik bizimle Bizim de zamanında olmuş. Yani bir Göktürk Devleti'ne baktığın zaman o coğrafya bir bütün içinde. Bir Karahanlı Devlet, ne bileyim bir altın orduya kadar biz bütünlük içindeyiz. Ama o zaman bilim bizde, teknoloji bizde, her şeyiz. Aynı şekilde Osmanlı dönemine geliyorsunuz. Bilim var, teknoloji. Yani toplumların gelişmişlik süreci. 4500'lü yılda tam Osmanlı'nın yükseliş dönemi yanlış bilmiyorsun evet. değil mi? Evet. Dolayısıyla siz Rus kârlık ve Yemenlik noktasına geldi tarih olarak aynı işleri evet. söylüyorsunuz. Dolayısıyla coğrafya olarak da hemen yani aramızda neredeyse hiçbir engel yok coğrafi anlamında söylüyorum. Hani neden Rusların egemenliği yaptım da Osmanlı da e hükmeden bir imparatorluk olarak o topraklarda o birleştiriciliği gösteriyor. Yok şimdi o tarih o, tarih, o tarih sizi sizi o Rus'tan hareketlenmeye başladı tarih. Yoksa Rusların yani o coğrafya egemen olması 1740'lara falan gelecek. Osmanlı zaten 1699 Karlafçıo'dan sonra gerileme dönemine giriyor. Yani benim anlatmak istiyorum. 1504'te daha büyük bir devlet değil. Çünkü ben... Ama ilk küçük kıpırdanmalar o dönemde başlamış. Yani Hazar Denizi'nin yol açmalar, işle tren, yol Hı. göşemeler, işte, Karadeniz'e bağlantı, kanal açma evet. girişimleri var evet. hatta yarım kalmış ama, ama bunlar son dönemler. Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı, zaten o yaşık şey değil. Osmanlı, İran, İran tehlikesinden kendisini korumak ve batıya açılmak. Yani niye oradakileri görmüyoruz? Görmüyoruz değil yani. Evet gördüğün yer orası. Orayı gördüğünüz gibi. Şey, Osmanlı mesela tarihinde yani baktığınızda bir Kırım Hanlığından söz edilir ki o da hani işte arkadan vurmuştur, önden çarpmıştır. İşte Hanlar, Birer Han vesaire, Birer hani Çıkar arkadan vurur Osmanlı vesaire öyle geçer. Hani Rusya'nın o çok küçük bir parçası olarak. Hani öbür türlü e, Türk devletlerinden, Türk Hanlıklarından hani o dönem için her neyse. Yani bu tür bir ilişki ben bilmiyorum. Yani şimdi şu, yani, şu, şu, şu, ne şu yanılgıya da düşmememek lazım. Yani şimdi Türk dünyası dediğiniz zaman Türk, Türk dünyasını bir devlet çatısı altına sokamazsınız. Böyle bir yanılgaya girmemeliyiz. Yani böyle bir şey olamaz. Bunu Mustafa Çokay yani büyük bir Türk dünyası için düşünmüş. O da bunu e, kabul etti. Çünkü stratejik olarak jeopolitik olarak mümkün değil. Diyor. Ama diyor Türk dünyası bir kültür birliği olabilir. Diyor. Yani evet. biz kültür birliği oluştu ama bir devlet olarak bu imkansız. Çünkü için? Bizim coğrafyamız çok geniş ya yani ta Çin'den işte Adret şeye kadar bir coğrafya bunu siz bir devlet sokmak bu imkansız bir şey. Ama ne olabilir? E burada bir bağımsız devletler olur. Parça parça. Bunlar kendi arasında mesela Avrupa Birliği modelinde olduğu gibi ayrı bir devletlerdir. Ancak nedir? Bir kültürel olarak ekonomik olarak bir birlik oluşturabilir. Şimdi Osmanlı'ya geldiğimiz zaman, şimdi Osmanlı zaten büyük bir coğrafya 30 milyon kilometre kare bir yere sahip. Şimdi bunun bir de Doğu'ya hakimiyeti bu yani dünyada böyle bir devlet yok ki Osmanlı'ya. Yani olarak değeri yok Yani onun için olaya şey olarak bakmamız lazım. Yani ben gelişmişlik olarak bakıyorum. Yani şu anda Orta Asya'da Kazakistan çok güzel bir gelişme süreci kaydetti ama diğerleri şimdi bu süreçte değil. Mesela bir Özbekistan'a baktığımız zaman yani bir edilmiş bölge görünümde. İşte Türkmenistan da buna benzer şekilde. E Kırgızistan zaten yoksul bir ülke, kendi sorunlarıyla mücadele ediyor. Ya yani şu anda işkence neyse, Kazakistan ve Türkiye arasındaki işler çok güzel. Ee, bu sene de zaten Agit Dönem başkanlığı Kazakistan'ın büyüttü. Ama o yatta yakalananlar da herhalde onlar mıydı? Tabi tabi Kazakistanlı. Ya, ya olabilir şey, yani. Müslüman. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de de <gülüyor> değil mi nice insanlar var? Ee, yani onlar normal insan olduktan sonra olacak. Şimdi evet. Yani ben devlet olarak bahsediyorum. Yani şahıslardan değil. Yani şahıslar, bireyler hata yapabilir. Benim biraz evvel sorduğum soruyla ilgili olarak Avrupa Birliği'nin bugün için e, girişiminin yani bu birliği e, sağlayabilmesinin temelini dediğiniz gibi gelişmişlik Tabii. yani karşısındakini kabul edebilme, onun Hı. hakkını teslim edebilme Hı. ve bunu da hukuki zemin Hı. üzerinde yapabilme alışkanlığa. Yani bu da bir, bugün e, bütün dünyanın örnek olarak aldığı Batı tipi demokrasi Hı. olarak. Hani demokrasi nedir o başka Hı. bir şey ama e, hukukun e, size sağladığı, bireye sağladığı olanakları eşitlik evet. kurabilmek. Şimdi bu bir gelişmiş e, siyasi, hukuki yapı gerektiriyor. Evet. E, ve Ama insanlar da o bilinç düzeyinde olması lazım. E, tabii tabii. Fransız ihtilalinden sonra hukukun üstünlüğü ilkesi e, bir ülkenin vatandaşlarını ırk üstünlüğü gözetmeksizin eşit olarak e, devlete karşı sorunlu tanımlamış. Şimdi Dolapci bir ayrıcalık yok, yani kağıt üzerinde öptük evet. ama insanlar bu bilinç var ve dolayısıyla ile bu ortak payda olarak işe yarıyor. Şimdi bu ortak payda olmadığı takdirde e, siz başka ülkeler arasında e, ilişki kuramazsınız. Yani Doğu Avrupa ile Batı Avrupa birleşir çünkü o bir vatandaştır ve digeriyle aynı e, kavram içerisinde, aynı niteliklere sahiptir. Ama öte taraftan ben bilirim ki ya o e, hangi memleketlisinler? Bilmem Malatyalı, Pensiyelî bu şartlar altında yani hukukun size sağladığı devlet içerisinde bağımsız biri olmak kurgulanamadıkça yani bu seviyeye gelmedikçe e, sizin Türk dünyasına yani başka göğrafya ilişki çok zor yani ne düşünüyorum yani kültürel birlik olabilir ama bunun üzerine kurmadıkça aramızda bir yetişim bir siyasi, bir ekonomik bir kültürel geliş e, e, geçiş biraz da olmuş e, doğru yani şimdi mesela Avrupa'ya gittiğiniz zaman yani orada her bir şehre gidebiliyorsunuz, geliyorsunuz, dolaşıyorsunuz. Çok büyük bir dolaşım serbestlisi var. Ama şimdi Türk dünyasında biz henüz bunu yakalayamadık. Mesela şu kaç kişi meselerdir Orta Asya'ya turist olarak planlıyor? yok. Niçin? Çünkü oralar belki güvenlik endişesi var, başka endişeler var. Şimdi oralar geliştikçe yani bugün biz ne bileyim İran coğrafyası da dahil olmak üzere yani burada bir Türk insanı gidip Semerkant'ta dolaşabilmek. Avrupa'ya bugün rahatla girip çıkıyoruz değil mi tatillerimizde? Yani aynı rahatlıkla biz ne bileyim ki Kazakistan, Özbekistan'a gidebilmeliyiz. Oradaki insanlarla kontak kurabilmeliyiz. Yani o zaman biz böyle bir birlikteliği yakalayabiliriz. Yoksa yani biz şu anki durumumuzda bence buna hazır değiliz. Çünkü daha aşmamız gereken çok mesafeler var. Yani birbirimiz daha henüz tam tanımıyoruz. Mesela ben Almanya'da gazetecik yaptığım için birçok tanrım vardı, işte gazeteci, yazar, akademisyen. Türkiye'ye geldikten sonra da işte İstanbul'a geliyorlar beni arıyorlar. Hocam biz geldik, i̇şte, ben devre davet ediyorum, i̇şte, Kazak yemekleri vesaire. Benim annem de çok misafirperverdi. vermiş. İşte, işte, onun komşu bizde. Gelen giden çok olur. Ya onun tavsiyeleri olmuştu. Bak orada amcanlar amcanları da yemeğe çalışıyordu. Ama Kazakistan'dan biri geldiği zaman rahatsız olurdu. Oğlum bunlara dikkat et. Bunlar uslaşmış insanlardır. Sana bir zararı dokunur. İşte bunları fazla evine sokma gibi laflar ederdi. Sonra 97 90 ben bir sene Kazakistan'da görev yapınca annem oraya davet etti. Anne gel dedi. ben buradayken bir gör. Şimdi oradaki Kazaklar da, o senin annen gelmiş diye, bir ay boyunca herkes, her gün bir komşu bizi evine götürüyor, yemek yediriyor, içiriyor. O zaman bana şunu dedi, ya dedi, bunlar da aynı bizim gibi Kazak'mış dedi. <gülüyor> şimdi bugün birazlık ağızlık duyuyor, yani geldi o diye kendine geliyor, oturuyor, sohbet ediyor, gidiyor. Yani şimdi birbirimizi tanımayınca, bilmeyince, yani bazı hayrılar, korkular birbirimizi uzaklaştırıyor. Şimdi benim mu anlatmak istedim, o 70 yıl Sovyet döneminde böyle bir hikmet yetmiş. Şimdi oradaki insan buraya geliyor. Buradaki insan yadırgıyor şimdi. Bazı kendindeki özelliği Türk insanında da bulamıyor. Türkiye'de insan oraya gittiği zaman kendindeki özelliği oradakinden görebiliyor. Hatta şu konuşmalarda duyduk. Ya biz bunları Türk zannederdik, işte bunlar Rus olmuş. Ne, nereden kaynaklanıyor bu görüş? Çünkü o yani yaşam tarzı farklı. Yani, Sovyet döneminde etkisi var. Burada da batı kültür neticesi var Türkiye'de. Bunlar yani yavaş yavaş zaman içinde birbirini sandıkça. Şimdi çünkü Türk konusuna geldiğim zaman şimdi Türk şeyinin e, Orta Asya'da iki var. Onu bileceğiz. Çünkü <gülüyor> bu konuda çok kavgalar çıktı. Türkiye'den gelenler çok yanlış yaptı. Şimdi Kazakistan'a gittiğin zaman ve Orta Asya'nın herhangi bir şimdi bizim Buradan giden akademisyenler bile bu hatayı yaptı. Gidiyor bir kaza. özver sen hangi milletensin? Adam diyor özveren Kazak. Yok sen kazak değilsin, sen özbek değilsin, sen türksün. <gülüyor> o da ki hayır ben Türk değilim diyor kavga ediyorlar. Yok sen Türk o ben Türk değilim. Şimdi burada iki manası var yani Kazakistan'da. Nedir? Birinci manası Türk vatandaşı demektir. Yani Anadolu Türklüğünü ifade eder. Şimdi orada ben Türk değilim dedi ki kasıt ben Anadolu Türkü değilim. Bir de geniş manada tüm Türk dünyasını, Türk ırkını temsil eden bir Türk vardır. Yani buna Kazakistan'ı kimse itiraz etmiyor. Yani bu şiirlere girmiş kitaplara girmiş herkes kökeni Türk ol. Kabul ediyor. Hatta bizim göktürkler dediğimiz devletin adamı Kazak tarih kitaplarında Türk kahramanlarıdır. Zaten onun orijinal ismi Türk kahramanlarıdır. Ama bizim bu göktürkleri. Alman araştırmacı Willy Bank bulmuştur. Yani Türklerden ayırmak için köktürkler Türk isim konmuş bu da ilim aleminde kabul görmüştür. Yani anlatmak isterim. Yani Kazaklarda, Özbeklerde Türk konusunda şüphe yoktur ama bir Türk sen Türk'sün dediği zaman o şuna am diyor. Eskiden Ruslar vardı bizi Ruslaştırmak istiyordu. Şimdi Anadolu Türkleri gelmiş bizi Oğuzlaştırmak istiyor. Bu manada itiraz ediliyor ve bunu bilmeyen akademisyen de Türkiye geliyor. Ya bunlar Ruslaşmış, Türkü kabul etmiyor. Hayır, Türkü kabul etmiyor. <gülüyor> ben e, geçtiğimiz senelerde bir Kazak tarihini Türkçeye çevirdim. Sele yayınlarından çıktı eski devlerden günlere Kazakları Kazakistan. E, orada da adamlar tarihini Saka Türklerinden, Hunlardan, Göktürklerden, Karahanlılardan başlıyor. Yani, Kazak kardeş yapıyor yani demek ki Türklüğünden şüphesi yok adamın. Bu diğer Özbek tarihçisi de bunu yapar. Türkmeni de bunu yapar, Tatar'a da bunu yapar. Bu konuda hiçbir tereddüt şüphe yok Türklüğüne dair ama bazen basın bu konuda bilerek ve bilmerek hata yapıyor. Mesela Turgut Özal döneminde bir PTT'nin kampanyası vardı. 2000 yılında mektup diye. Yıl 91-92'de veyahut da 89'larda bilemiyorum. 2000 yılında mektup yapıyorsunuz. Postaneye veriyorsunuz. O 2000 yılında sahibini iletiyor. Bir Türk'te yazmış, demiş ki, ilk uzaya çıkan insana verilsin. 2000 yılı oluyor, kimse uzaya çıkmamış. Sonra 2006-2007'te birinin aklına gelmiş. Ya demiş, tamam, Türkiye'den çıkmadı ama Kazakistan'dan 1995'lerde bir Kazak şey çıktı. Toktar Ebu Bekirov diye uzaya çıktı deyince FTT alıyor bunu. O Kazak Büyükelçilerin teslim edilmek yani. Türk insanlar olduğuna göre tüm Türk dünyası e, Kazaklardan uzaya çıkanlar görüntü veriyor. E, bu hürriyette şey oldu, haber oldu. Diyor ki işte biz tıp bulamadık, bir Rusya mevtu teslim ettik. Olacak iş. Şimdi o Kazak'a Rusya yaptı. Ya e, bunda basın yapıyor. Yani ya kasıtlı yapıyor. Türk dünyası şey bozdu ya da gayri yapıyor. İkisini de kötü. Yani. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Zamanınızı aldık. Teşekkür ederiz.